Oh Çıkkastı. Merhaba kainat. Bugün 10 15 Haziran Salı, yıl 2010, ay 6, gün 166, Hızır 41. 1431 Hicri Recep 3, 1426 Rumi Haziran 2. Kayınvaldeler günü. Günün sözü. Gelinlerinizi ve damatlarınızı kendi çocuklarınız gibi sevin. Çocuklarınızda aff çocuklarınız affettiğiniz kusurları onlarda da affedin. Naci Kalsın. Günün tarihi 184 yıl önce bugün 15 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. 88 yıl önce bugün 15 Haziran 1922'de Hollanda'nın Lahey şehrinde Uluslararası Adalet Divanı'nın ilk celsesi açıldı. 10 yıl önce bugün 15 Haziran 2000'de İngiliz edebiyatı hocası Profesör Doktor Mina Urgan İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 167. Patlıcan oturtma, pilav, çoban salata, 20 kelba. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvim herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç ile birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Mother in Law adlı parçayla, kayınvalide adlı parçayla açılışımızı yaptık. Ernie K. Do, madem ta 1988'den beri kutlanmakta olan kayınvalideler günü bizde öyle bir açılış Sim tarafından yaptık. ilan edilmiş... Onu yazmıyor saatli marif takvim. Baktım ama kuruluş tarihi 1988. Yani önemli bir gün şüphesiz ki ama hani daha önce duymamış olmamız bizim hatamız büyük ihtimalle. De... Evet 15 Haziran'da. Sen aradın mı kayınvalidini? Yok sen ara. <gülüyor> <gülüyor> Peki. O zaman şimdi haberlere bir bakalım. Çok bakılacak gibi olmaktan uzak gene haberlerimizde lebalep dolu meşbu ortalık diyebiliriz. Özellikle Kırgızistan'dan gelen haberler felaket tarzında olduğu söylenebilir. Yani Kırgızistan'da tam anlamıyla bir iç çatışma hatta iç savaş durumu ve büyük bir insanlık trajedisi yaşandığı haberleri var. Gerçi gazetelerde bunu çok fazla görmek mümkün değil. Yani birinci sayfalarda pek azında var gazetelerin doğrusu. O da Etnik Savaş diye mesela Taraf Gazetesi aşağıdan bir yerden görmüş. Bu pek, mesela Radikal Gazetesi'nde göç, ölüm Kırgızistan diye küçük sağ alt köşeye koymuşlar. şey de görmüyorum mesela. Yani var gazetelerinde bir kısmında evet 100 bin Özbek katliamdan kaçıyor diye. Fakat çok büyük bir gözlerimizin önünde açılıp kıvrılan korkunç dumanlı haberler var. Özbekistan'da sınırı kapatmış durumda Kırgızistan sınırını. Çünkü yani cesetler bütün Güney Kırgızistan'da Oş kentinde. Silah sesleri var ve cesetler bütün yollarda tıkıyormuş yolları. Celalabad'daki gene güneydeki şehirlerden birinde çatışma haberleri geliyor ve dört binden beri devam etmekte olan çatışmalardan ağır bir şey de gözüküyor. Ne derler? Bilen çok korkunç yani yüz binden fazla insanı zaten Özbekistan'da bu Orta Asya devleti, devletleri arasında. Bu Kırgızistan'ın da en tipik özelliği ki yani hem eski Soğuk Savaş'ın figürleri, aktörleri olan Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın her ikisinin de üstüne sahip olması ama idare edilemiyor. işte bir ipte iki cambaz vaziyeti midir, nedir? Yani çok anlam vermenin son derece güç olduğu bir etnik problem var anlaşılan. Biliyor muyduk böyle bir şey? Bilmiyorduk. Hayır. Yani daha önce hiç rastladım en azından hatırlamıyorum. Veya daha önce böyle bir şeyin konuşulduğunu, bir haber çıktığını vesaire e, ya bölgenin uzak olmasından kaynaklı ve işte ancak askeri üsler ve askeri üslerde hangi füzelerin konuşlandırılacağına dair haberlerin çıktığı bölge olması. Bir de tabii geleneksel bu bütün şeyde enerji yolları üzerinde fevkade önemli bir noktada bulunmaları yani, yani Afganistan'a müdahale etmek için Afganistan'da zaten enerji yollarıyla ilgili böyle devam edip giden ama herhalde bir de rengi neydi hatırlamıyorum ama bir devrim olduğu söyleniyordu daha önce pek bu evet. devrim olmamış anlaşılan devrildi gitti eski başkan adını bile hatırlayan yok şimdi yenileri de yani Kurmanbek Bakiyev'in İki ay önce devrildikten sonra Güney Kırgızistan'da kendisinin güçlü olduğu yerde Özbeklerin de yüzde elli oranında olduğu yani orasının bir Özbek Kırgız kent bölgesi olduğu söylenebilir. Çok sayıda öldürülen ve bazı yorumlara göre de böylesine bir şiddetin nasıl gösterileceğini anlayamayan insanlar konuşuyor mesela. Yani bir insan bu, bu nefret nereden çıkıyor filan diye sormuşlar bunun ekonomik sebepleri de olabilir mi sence yoktur herhalde canım niye ekonomik sebepleri olsun tamamen doğrudan doğruya Türkler arası bir çatışma değil mi bu Türkler arası olduğu kısmı ile ilgili e Biraz karışık bir durum var aslında ama. Ama bazı medya e, organları kesinlikle Türkler iki ateş arasında kaldı. Diyor. İki Türk arasında bir de üçüncü bir ama Türk. Ama onların Türk'te unutuldu. Şimdi çatışmalarıyla birlikte. Ya, e, <gülüyor> garip bir şekilde e, Türkiye'de böyle bir durum var ya dün de bundan bahsetmiştik. Herkes Türk olabiliyor. Özellikle Asya'daki e, hemen hemen bütün devletler aslında Türkler kendileri bunu kabul etmiyorlar ya da böyle bir şey söylemiyorlar ama... Türkiye kalırsa öyleler. Çatışma anında bu değişi veriyor birdenbire ahıska Türkleri Kırgızlarla Özbeklerin arasında kaldı oluyor, Türklükleri bitiyor onların falan böyle garip grup bir durumlar. Milliyetçilik ama zaten bir tutarlık içinde olmak zorunda olan bir durum mu değil? Evet bu yalnız son gelen evet yani hiçbir tutarlı yok ve milliyetçiliğin sonuçta varabileceği yerleri. Yani neden ders alınamadığını tabii insan bilemiyor. Çünkü şimdi bundan ne sonuç çıkacak? Pek çok sayıda Kırgız ve Özbek ölmüş olacak. <gülüyor> Amerika ve Rusya gene üstlerini koruyacaklar sonuç olarak. Bir takım üstte kalan zengin kesim olacak yine. Ve yoksullarda birbirlerini öldürmüş olacaklar etnik sebeplerle. Şevkur böyle dünya tarihe anlattım hiç. Şevkur <gülüyor> böyle olacak konusunda bir şüphe yok gibi değil mi? Ne Maalesef. kadar korkmuş bir şey ya? Yüz bin kişi Özbekistan'a girmiş fakat en korkunç haber bu kadar Özbek yeter dedi herhalde Özbekistan ve almıyor artık başbakan yardımcısı konuşmuş nedense başbakan diye Abdullah Aripov Sınır kapalı kalacak demiş. Yardım grupları ve Birleşmiş Milletler bastırıyor. Ya açın bu korkunç daha da büyük. Oluk oluk kanlar akacak yoksa sınırda kapalı kalacak ve bu insanlar sıkışacak diye. Hayır alamayacağız artık bundan sonra kırgız mülteciler kabul etmiyoruz demişler. Bu Matt diye bir saat kadar önce bizim elimize ulaşan Ajans France Press haberinden okuyoruz. Çünkü onları barındıracak yerimiz yok ve onlarla onları misafir edecek yerimiz de yok demiş. Ya Maddi imkanlar yok diye insanları hı hı. ölüme terk eden bir durum. Bir başbakan yardımcısı açıklamasına tanık olduk. Peki... Ne denebilir bilmiyorum. E, milliyetçilik diyebilir miyiz acaba? E kendi milli etnik grubundan insanlar... Ha demek milliyetçilik diyemez miyiz acaba? <gülüyor> Evet Yani çünkü en nihayetinde bu tip hikayeleri sık sık yaşıyoruz. Yani e, yoğun tartıştığımız ama az tartıştığımız şeylerden biri. Arap olan Filistinlilerin e, Arap ülkelerindeki on yıllardır devam eden mültecilikleri tırnak içi. E, ya da işte e, bu tip çatışmalarda e, Özbek olma ama Özbekistan'a girememe falan diye devam eden hikaye. Bu ulus devletlerin temel sıkıntılarından biri aslında öyle bir şey yok ama var. Ama ama falan diye karışıyor. Gerçek durumlarda da genellikle buharlaşıp uçuyor. Ne yazık ki. Evet çok ağır bir durum var. Yani şey demiş mesela işte bu adam. Adamcağız Abdullah Aripov. Ya olsa dükkan sizin demeye getirmiş. Yani bizim yardım edecek kapasitemiz olsaydı koskoca bir Özbekistan devletinden bahsediyoruz. Onlara yardım edecek kabiliyetimiz olsaydı ve onların tedavi edecek işte şeylerini yapacak... Konukseverce muamele edecek durumumuz olsaydı tabii açacağız, açarız, açardık ve yeniden de açarız belki demiş. Ve resmi açıklama Özbekistan'dan 45 bin. Özbekistan'dan gelen resmi açıklama 45 bin. Kırgızistan'dan gelen kişinin kabul edildiği bir başkası 65 bin demiş. Andican bölgesinden sadece. Özbekistan'ın Birleşmiş Milletler Mülteciler kuruluşuysa ise 75 bin kişi için yardım gönderdiğini söylemiş. Ruslar da paraşütçüleri gönderdiler. Başka yardım geliyor mu bilinmiyor. Yardım mı onlar o da belli değil. Dört günlük kan banyosu oldu. Oş ve Celalabad'da en az 170 kişinin. Ve 2000'e yakın insanın yaralandığı... Sokaklarda cesetlerin e, yattığına dair... Evet. E, bütün devlet sisteminin çöktüğüne dair de haberler geliyor. Polis, asker, kimsenin sokakta olmadığı... Kırgız i̇şte, ölüm mangaları var ve ölüm saçıyorlar. Bu taraftan, bu taraflarda... Sürekli olarak bu şekilde geliyor. Yani mesela... E, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin bir sorumlusu François Blancy şey demiş yani en az 40 kişi gördüm mülteciler arasında kurşun yaraları, mermi yaraları taşıyan demiş. Yanan evler var içinde çocukların bulunduğu söyleniyor. Yani hakikaten olabilecek tamamen insanlıktan çıkmış olduğu rahatlıkla söylenebilecek vahşet ve dehşet manzaraları var. Celalabad'da mesela 2000 kişi toplanmış ve bütün kafeler ve şeyler dükkanlar yanıyor. 150-200 kadar gencin de Özbeklerin hepsini öldüreceğiz diye etrafta tehditler saçarak dolaştığına <gülüyor> dair haberler var. Özbekler de Özbek azınlık mı diyeceğiz bunlara bilmiyorum ama Özbekler de Kırgızistan'daki kendi ev ev yapımı, el yapımı <gülüyor> silahlar kullanıyorlarmış filan. Evlerini korumaya çalışıyorlar. Bodrum katlarında kadınlar ve çocuklar saklanarak kurtulmaya çalışıyor. Yani bu işte... Açlık alıp yürümüş durumda. Ortaçağ manzaraları hiçbir şey yok evet. Tarihin özeti hakikaten doğru bir laftı. Yani çünkü aslında bu birazcık da bizim şeyle alakalı değil mi? Hep tarihi bir gelişim çizgisi. Ee, işte ilkelden moderne doğru giden bir şey olarak görüyoruz ki aslında hiç öyle bir şey yok. Her şey iç içe yaşadığımız bir dünya hala ve hala... Ee, Afganistan'daki hayatla Türkiye'deki hayat, Türkiye'deki hayatla Mısır'daki hayat başka türlü dinamikler üstünden akıyor ve bu çok normal. Değil mi? Ama evet. öyle değilmiş gibi davranmanın belki de yanılsamanın bir sonucu. Evet bazı bazı yalanlar söyleniyor galiba. Kendimize de söylediğimiz epey sık sık yalan. Var. ve daha fazla bence. Yani, yani mesela şimdi bir Ajans France Press'ten bir gazeteciye sayısız cesedin fotoğrafı filmi gösterilmiş video filmleri gösterilmiş ve İsamid'in Kudbidunov diye birisi Ajans France Presse konuşmuş onunla ona bir demeç mi vermiş Nedenler bilmiyorum işte onunla mülakat yapmışlar ve en az bin ölü gördüm ben burada demiş yani şimdi ölü sayısı 170 gibi veriliyor ama işte elimizde de bir kişi var Ajans France Press'in muhabirine konuşan muhabiriyle konuşan birisi en az bin kişi oşta gördüm demiş. Hepsini kaydedemedik çünkü bizi e, şey yaptılar demiş. Hastanelerden çevirdiler. Burası yalnız Kırgızlara ait diye. Bu da güzel değil mi? Öyle. Burası Kırgızların Tabii. hastanesi. Siz, siz yaralıları ve cesetleri kabul edemeyiz Özbeklere ait. Kırgız olmayanlara demişler. İşte Türkiye ve Çin de kendi uyruklarını, vatandaşlarını oradan toplamak için uçak gönderiyorlar filan. Türkiye'de buna benzer bir hamlede bulundu. Evet. Pek çok ülke aslında şu anda vatandaşlarını çıkarıyor. En son gazetecilerin bölgeyi terk etmeye başladıkları haberleri de geldi. Evet, son çıkan yani Normal gazetecilerin savaş yani. gazetecileri için evet. uygun olabilecek bir ortam var artık ortada. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kınamış şiddeti ve şeyin hukukun hukukun ve nizamın dönmesi ve uyuşmazlıkların barışçı çözümü için bir müdahalede bulunmuş. Herkes de onu bekliyormuş bu açıklamayı herhalde. Durmuş hepsi. Bana inanmadın değil mi sen şimdi Birleşmiş Milletler'in bu açıklamasının üzerine durduğunu. Sakin olun demiş. Yalova kaymakamlığı da bir açıklama yapmış bu konuda. Bir dakika bulamadım haberi. Neyse birazdan veririm. Dimitri Medvedev'de konuşmuş Rus başkanı ve dayanılmaz bir durum var demiş. katlanılmaz bir durum tahmin edilmez. Onu da dinlemişler. Özbekistan sınırı kapattı. Kırgızistan kaderiyle baş başa deniyor. Bir şey yapmak imkansız diyor Uluslararası Kızılaç Komitesi. Kriz devam edecek gibi görünüyor diyor. Türkiye vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçmiş 140 kadar vatandaşı vermiş. Oşa gitmiş e, Kırgızistan'daki olaylarda çocukların öldürüldüğü, sakatlandığı ve evlerinden olduğu yönündeki haberlerden son derece endişeli, endişeliyim demiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi çocukların korunmasından itidar çağrısında bulunuyor tabii o da. Ve derin kaygı ama en kötü haber belki de bunları bize söyleyecek hiç kimse yok. Gazeteciler hı hı. yok çünkü evet. Yani evler yanmaya devam ediyor. dünyaya duyuran gazeteciler de terk etti. Orayı terk etmek zorunda kaldı. Artık bilmiyoruz ama Amerikalılarla Ruslar kurtarırlar belki. Ne diyorsun? Yani genelde bu kurtarmalar... Başka bir felaketin daha tetikleyicisi oluyor ki iki ülkenin birden Amerika'nın da Rusya'nın da üstleri olan bir yerden bahsettiğimiz zaman burada kurtarma işi de çok daha tatsız olabilir bir yandan. Ya, sebeplere dair belki biraz daha bakınıyor olmak gerekiyor çünkü çok fazla iddia da ortada geziyor. Evet Özbekler mesela Kırgız ordusunun katliam yaptığını evet. söylüyorlar. Mesela El Cezire'nin haberi de bu yani çok ağır Bazı bir... yerlerde aslında Amerika'nın bütün bunları kışkırttığı, bazı yerlerde ise Rusya'nın çeşitli mangaları oluşturup olaylar çıkarttırdığı söyleniyor. Hani bunların hangisinin doğru olduğuna dair hakikaten hiçbir fikrim yok. Çünkü üç aşağı beş yukarı değil mi? Bunların hepsini görebilmek ve hiçbirini görebilmek mümkün hemen hemen her haberde. Peki Kırgız ordusu sadece Kırgızlardan mı oluşuyor acaba? Özbekleri de dikkatli Bunu da anlamak mümkün değil ama böyle bir çok ciddi bir yerde var. Yani El Cezire'den Robin. Yani bu Ayrıca çok Walker geçerli bir, şey, bir şey değil. Yani bir yandan çünkü resmi ideoloji diye bir şey varsa e, Kırgız ordusu Kırgızlardan oluşmasa da Kırgızlardan oluşuyormuş gibi davranıp Özbekleri evet, saldırıyor ben, olabilir. Doğru, Tarihte doğru, örnekleri doğru. çok bunun. Çok var evet. E bir Guardian'dan da çok dikkat çeken birkaç satır okuyalım. E, yani e, Bakiyev aşireti ne kullanmış giden. Ve orada aşiretler mi hakim evet. durumu. Değil mi? E, modern toplum değil mi bu? Modern. Modern. Modern ama aile bağlarının kuvvetli ve geniş aile modelinin geçerli olduğu. Evet, Kurmanbek Bakiyev'in Bakiyev aşireti gidince ülkenin güneyinde gelir kaynakları uğruna verilen bir mücadele başlatmış. Bir gelir kaynakları meselesi varmış. Ne diyorsun bu işe? Yoktur canım, vatandır, millettir, Sakarya'dır. Bölgede zaman. yerel pazarları işletiyormuş Özbekler. Hı hı. Siyasi iktidara el koymakla suçlanmış ve muhalif güçlerin koalisyonu olan Bişkek'teki zayıf hükümetin bu patlamayı önlemek için çok fazla şey yapamadığını söylüyor. Guardian'ın analizi de insanı hayran bırakıyor doğrusu. Yani herkes başka bir yana bakıyor anladığım kadarıyla. Kırgızistan'dan Afganistan'daki çıkarları açısından hayati önemliki hava üstü kiralayan Amerikalılar, Ruslar ve Çinliler. ...günün kuralı olup biteni kenardan izlemek... ...Özbekler yardım çığlıkları atıyor... ...imdat çığlıkları... ...bu çığlıkları kimsenin duymadığını onlara kim anlatacak diye sormuş Gardiya. Kimse duymayınca anlatmak da gerekmiyor aslında... E, ...işin kolay tarafı da orası... ...ama e, yani mesela Bakiyev e, şunu söylemiş... ...beni deviren Rus güçlerinin bu işlerin de arkasında olduğuna inanmıyorum... ...demiş... ...mesela bende de Times of India'dan... ...bir adet ekleme olsun... Yani bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman yine de şimdi yaklaşık 10 dakikadır falan bu haberin üstünde konuşuyoruz. Herhangi bir şey anlayabildin mi? Yani aslında ne oluyor olduğuna dair? Burada bir çıkar çatışması olduğunu anladım. Ama bunu zaten okumadan da 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmek mümkündü. Sayılmaz bu. Evet sayılmaz. Bu kolaya mı? ben de itiraf ediyorum. İşin kolayına kaçtığımı. Evet peki. Bu böyle devam ediyor. Bir başka facia da devam ediyor. Yeni bir haberim var. Bu petrol sızıntısı dedikleri dünyanın en saçma terimini kullanıyorlar. Hı hı. Petrol fışkırması ile ilgili olarak Guardian'dan bir haber var. Dünyanın en büyük otoritelerinden, yetkililerinden birisi bu petrol kuyularının yönetilmesi ve işletilmesiyle ilgili en büyük uzmanlardan biri Nansen Salarik konuşmuş. Ee, yani inşallah Ağustos'a kadar verdiği şey BIP'inin olur demiş Ağustos sonuna doğru toparlanacak diye. Benim tahminim Noel'i bulur demiş bu akıntı. Noel'i? Noel yani yıl Altı. sonu. Yıl sonu işte Aralık. 6 e aydan sonra zaten hani tıkamaya gerek var mı? Ne kadardı kendi ömrü? iki sene Benim falan mıydı? Benim hesabım iki sene iyi daha kadar. 2 sene de şuna hadi. Yani sonuçta bir ara hızlanıp bir ara yavaşlar falan bir şeyler olacaktır. E iyi. Yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik bir durum o zaman. Evet yani korkunç tek teknolojik problemler var demiş ve ee, yani Böyle bir durum var fakat yani şimdiki durum Obama mesela petrol afeti 11 Eylül'e benzer hisler yarattı demiş. Kendisinin asla bir şey ilan etmediğini biliyoruz ama 11 Eylül'e benzer bir his yaratmış olan durumda herhangi bir şey yapmadığını körfez halkına yardım etmekte kararlı diye haberler geçiyor mesela. Bunlar da beni çok sevindiriyor. Yani Obama'nın kararlı olması hakikaten yanına da işte amiralleri filan alıp konuşmalar yapması bayağı insanı etkiliyor. Sorumluluk da bende demişti. Fakat e, ilginç olan şey e, şu var. Bugüne kadar ki bütün yapılanları inceleyenler şöyle söylüyorlar. Serbest piyasa köktenciliği tamamen hakim olmuş duruma. Evet. Tamamen ama yani şeydeki... Tim Dickinson'ın Rolling Stone dergisinde yazdığı makale her eve lazım gerçekten. Mesela e, tayin ettikleri insanlar bütün bu denetlemekle görevli hizmetle ilgili MMS var. Mineral Management Service diye işte bütün skandallerin kol gezdiği şeyde. Ken Salazar da yeni İçişleri Bakanı asla değiştirmemiş hiçbirini. Bütün yöneticileri de şeyinde tutmuş yerinde ve ne olmuş biliyor musun en büyük tehlike 5000 varil günde çıkar demişler o da olmaz böyle bir şey yok ihtimali yoktur demiş. demişler kendi Aha. kendi tahminleri ve çevre etki değerlendirme çed raporlarına da lüzum olmadığına karar verilmiş bu küresel bir durum demek ki sadece Türkiye'ye özgü değil yok yok kategorik olarak zaten gerek yok şey çıkarttı, dışarıda tutmuşlar yani bunun kadar absürt bir şey daha görülmemiştir yani cat -X diye de kısaltıyorlar categorical exclusion categorical exclusion diye yani çedel uzun yoktur efendim demişler Nasılsa en iyisini bp kendisi yapar çözer demişler ve senin ilk gün sorduğun soru vardı ya bu büyük patlama şey de oldu zaten dünya çevre e, dünya gününün 40 yıl dönümüne <gülüyor> evet. denk geldi çok şıktı yani e, a, sembolik değeri olarak <gülüyor> metaforik ve sembolik Blow at diyorlar patlama hiç ihtimali yok demişler ve senaryolarda yok patlama senaryosu yok. Bir de e, patlama olu, e, patlama senaryosu olmayınca tabii patlama olursa nasıl cevap verileceği planı da yok. Yani iki şeyden yoksunmuş. Bir patlama senaryosu bir de patlama olursa nasıl hı hı. cevap verileceği. Şeyi de incelemişler mesela. Sulak alanlara bu hani çok kırılgan var ya sazlık alanlar bütün hayatın geliştiği. Evet. Onlara da en ufak bir tehlike yok diye raporları var. Hiçbir şey hiçbir tehlikesi yokmuş. Yok. Yani sabahları kalktığınızda yüzünüzü yıkayın çocuklara gargara için uygundur falan gibi bir şey. Hatta şöyle bir şey var. Bir buçuk kilometrelik bir derinlikte yapılıyor çalışma. Hı hı, evet. Deliyorsun ama diyor ki birisi hakikaten önemli biri söylemiş bunu da. Evdeki elektrik tesisatını yenilerken daha fazla denetim var Amerika'da demiş. <gülüyor> Yalnız böyle bir şey gerçekten hani Türkiye'de de gözlemlediğim bir şey benim. Her şirket sahibiyseniz yani bir iş yapıyorsanız devlet hiç ortada yok ama iş yapmıyorsanız mesela ben daha yeni... Ee, ...ikametgahımı değiştirmeye karar verdim. Başıma gelen şu çok basit ve iyi bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Ee, öncelikle daha önce oturduğunuz yerin muhtarlığına gidip e, bir adet belge alıyorsunuz. Bu belgeyle yeni oturacağınız yerin Nüfus il Müdürlüğü'ne gidip... ...üzerinize kayıtlı olan elektrik, su ya da doğalgaz faturasının 10 gün içinde gelmiş olan müsasını hmm. sunuyorsunuz. Buradan alacağınız belgeyle yeni muhtarlığınıza gidip falan diye devam ediyor. Ee, ve bunu yapamadığınızdan 500 lira da ceza istiyorlar 20 gün içinde. Meheldir sana. Ya ben hak ettiğinden hiç hiç şüphem yok da hak etmeyen vardır belki aramızda diye. Evet yani oluyor. şey de güzel mesela BP' sen bir şirket olduğunu zannediyorsun değil mi? Neymiş aslında? Banka. Yapmaya? Tamamen taşeron kullanıyor zaten yani çok daha banka olarak çalışıyor yani bütün petrol arama ya Exxon Mobil filan gibi değil. Bütün malzemesi alet edevatı bir kere tamamen kiralanması. Yani hemen hemen her şey TransOcean kiraladık mesela. Yani mesela. Ama yeni şirketlerde mevzu böyle değil mi? Hiç mal varlığımız yok ve her şeyi lease ediyoruz. Evet. Böylece e, bu... istediğimiz anda da paket toplayıp gidebiliyoruz. Aynen öyle. Bankalar gibi çalışıyormuş. Mesela Sement Spacer diye bir şey varmış. Çok hayati bir araç. Yani hı hı. çimento döşediğin aralıklar filan herhalde olsa gerek. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Onlardan mesela Halliburton bir tanesi. Taşeron şirketlerden biri Halliburton. Halliburton'un tavsiyesi 21 tane bunlardan yapalım demiş. <gülüyor> Olmaz demiş BP. 6 tane yapalım demiş. Yeterliymiş. Yeterli. Şey. Yani. E peki mesela güvenlik işini evet. sorumluluk olarak üstüne almış olan Halliburton niye tamam demiş? Hani bir yandan da çünkü sorumluluk paylaşıyor. E ne Harry artık? Patron yani. böyle istiyor değil e, mi? Patron böyle istiyor. Tabii şeyin de e, e, ya yani en güzel şeylerden birisi de bugün petrol şeyleri e, diyen bugün petrol platformları artık e, akıntıya sızıntıya yol açmıyor diyen Obama teknolojik olarak çok iyi e, durumdalar demiş Obama ve 19 gün sonra bu patlama olmuş. Buna ne diyorsun? Yapma ya. <gülüyor> Kısmetsizlik diyorum. Yani bomba gibi patladı işte. Yani bir şey gibi Jerry Bruckheimer filmleri vardır ya hani böyle 32 bin ton ve 30 kat yüksekliğinde bir platform patlıyor, devriliyor ve bir buçuk 1500 metrelik boruyu da kopartarak denizin dibine gidiyor. Ve Obama da şeyde konuşuyor. Bu şu hiç aratmadan F18'in kokpitinde konuşuyor. Devasa bir Amerikan bayrağı önünde ve hiçbir şey olmaz diyor. Petrol aramalarına devam edeceğiz diyor. Ve biliyor musun ki ilk günden beri hükümetin ilk yaptığı toplantıda beyaz tahtada ne yazıyormuş biliyor musun? Hesaplanan şey 110 bin varil. Yani hmm. hükümet ilk günden Hesabı en kötü senaryoyu yapmış ama hiç yapmadı diyor. Ve sürekli olarak koskoca amiral mesela Mary Landry, körfez muhafızları sahil muhafızları teşkilatından... ...bizim bir hesabımız yoktur diyor... ...halbuki ilk yayınladıkları videoda... ...görülüyor tahtanın üzerinde... ...haftada 3 ekson... Valdez kazası kadar... ...dökülüyor, petrol dökülüyor... ...ve ondan sonra... ...savaş sisi zaten geliyor... ...ve tamamen örtbas ediyorlar... ...hiçbir bilgi gelmiyor... ...24 Nisan'da işte... ...hükümet bin varil diyor... ...sonra BP... ...14 bin varil olabileceğinden... ...bahsediyor... 26 Nisan'da artık Obama ilgisini kaybetmiş. Beyzbol maçına gidiyor. Honduras başkanıyla görüşüyor. Ve hiç bahsetmez oluyor. Ve e, yani resmen 5000 validen bahsediyorlar. Tam bir hafta sonra angaje oluyor. Artık tamamen kontrolden çıktıktan sonra Obama hükümetinin. Ve enteresan da bir şey var biliyor musun? Çok ilginç bir şey bulmuş Tim Dickens'ın. O da bir yönetmelik varmış, federal yönetmelik varmış aslında. Şöyle diyor: Hiçbir şekilde sorumluluk böylesine durumlarda Amerikan halkının, Amerikan halkının sağlık ve refah, kamu sağlığı ve refah esaslı tehdit eden bir olay olursa sorumluluk bırakılamaz şirketlere, hükümet el koymak zorundadır diyor. Ama belki de bu durumda kamu sağlığına ve Amerikan refahına bir şey tehdit olmadığını düşünüyor olabilirler mi? E, olabilirler tabii. Belki de yoktur zaten. Gerçi en son arama kurtarma pardon arama kurtarmadan kastı denize arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün işçileri de. Hepsi zehirlendi. Evet, hep hepsi zehirlendi. zehirlendi. Suya Ama girmenize onlar... falan gerek yok. Üstünden gemiyle geçerken zehirleniyorsunuz. Öyle bir yoğunluk var petrolde. Ama bunların filmlerini falan çekmeye hiçbir gazeteci yok. sokmadıkları evet. için öğrenemiyoruz. İlk senaryolardan birinde de BP'nin günde 250 bin varil temizlemeye hazır olması gerektiği de yazılıymış. 250 bin varil. Yani bir sarhoş sürücü analojisi kullanılıyor burada. Yani sarhoş bir sürücü kaza yaptığı zaman kaza mahalline onunla beraber gidiyorsun. BP'yi ona Hı -hı. bırakmak gibi deniyor yani. Şuna bakar mısın abi diye. Ve 40, evet, 40 gün sonra ceza davası soruşturması başladı. Acayip bir gizlilikle kapatılmış durumda filmleri videoları. Canlı hepsi kapatılmış durumda ve en büyüğü de Obama'nın e, bu şeyden bahsetmiyor hiç. Denizin altında ploom diyorlar böyle korkunç kıvrıla kıvrıla giden bir sütun. Devasa bir sütun var petrol sütunu. Orada e, şey demiş <gülüyor> orada bir şey var evet demiş. NOA diye bir şey kurum Çok ciddi, saygınlığıyla bilinen bir kuruluş da artık ipin ucunu kaçırmış. Yani derinlerde bir şey görünüyor ama daha onun petrol olup olmadığını bilmiyoruz demişler. Uzaydan görülen bir şeyden bahsediyor yani. yani o yönetimiyle beraber çalışıyorlar. Ve sonuç olarak işte her ne pahasına... Sen şimdi şey zannediyorsun değil mi? Bütün herkesle. ...askıya alındı, moratorium verildi... Ee, ...şeyler... Derinde, ...deniz derinliklerinde petrol araması... ...değil mi? İşte bu olabilecek en büyük yanılgı... ...her ne pahasına olursa olsun... ...delmeye kararlılar... ...en ufak bir karar değişikliği yok... ...yürü... ...seni kim tutar durumu var... ...Kent Salazar... ...zaten kovbo şapkalarıyla dolaşmasıyla... ...ünlü biri İçişleri Bakanı... ...işte bu işlere bakan adam ve e, bütün sadece görüntüyü kurtarmak için de dispersant denen İngiltere'de mesela tamamen yasak olan şey kimyasalları dağıtıp körfez sularına attılar. Tarihin en korkunç kumpasından bahsediyoruz artık. Mayıs'ta da bu yapıldı. Ve sonuçta artık şeytanla yapılmış bir pazarlık ve Obama'nın taktikleri de hükümetin erteleme, komisyon kurma görüntüyü kurtarmaktan ibaret. Böyle bir hoşlukla beraberiz. Bu da hayatımızın içindeki en hoş şeylerden bir tanesi. Ara verelim. Ondan sonra da Oh Echo and the Bunnymen'dan dinlediğimiz bir parçaydı. It's All Over Now Baby Blue. Bob Dylan'ın çok iyi bilinen bestelerinden birini Echo and the Bunnymen grubu da gayet kendine özgü hoş bir yorumla sundu bence. Pete Louis Vincent de Freitas grubun davulcusu. Aynı zamanda da besteci, prodüktör. Onun ölümüydü dün 14 Haziran 1989'da. Çok genç yaşta hayata veda etmiş bir müzisyeni de bu şekilde anmış olduk. Echo and the Batman'dan. Evet Açık Radyo 94.9 burası. Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyor. Açık Gazete devam ediyor. Ve çok ruh karartıcı iki haberden sonra hem Kırgızistan'dan gelen korkunç dehşet verici haberler. Arkasından da Meksika Körfezi'nden gelen... Yalnız çevre değil, ekoloji değil, aynı zamanda da ekonomi ve hayat tarzıya da ilgili çok ciddi problemleri içeren bir haberden sonra bir üçüncü iç karartıcı haberde İsrail'in bu kuşatma e, meselesi ve e, baskını aslında. Bir soruşturma komisyonu da kurulacağını açıkladı Netanyahu İsrail ve bu 31 Mayıs sabaha karşı gerçekleştirilen, uluslararası sularda gerçekleştirilen ve en az 9 hatta bir de sen, sen haklıymışsın geçen gün aslında 10 değil, mi? 10 değil ama, ama bir birisi, beyin ölümü, beyin gerçekleşmiş, ölümü gerçekleşmiş, biri gerçekleşmiş biri var kazada o 10 kişinin ölümüne birçok insanın da yaralanmasına yol açan Feci bir olaydı açık sularda açık denizde ve onunla ilgili şimdi bir soruşturma uluslararası soruşturma taleplerini kabul etmedi İsrail ve sonuç olarak kendisi bir İrlandalı bir de Kanadalı. Evet o, ben de tam hayır efendim uluslararası soruşturma talepleri kabul gördü bir İrlandalı ve bir Kanadalı var gerçi oyakları yok gözlemci olarak oradalar. Ee, bir garip bir durum oluştu yine aslında e, sen güvenmiyor musun bu? İrlandalılara mı? <gülüyor> Kanadalılar Kanadalılara güvenmiyorum ee, İrlandalılar bir miktar daha e, net bir şeyler söyleyebilirler gibi saçmalamayayım en iyisi <gülüyor> e, aslında Türkiye'nin e, bununla ilgili tepkisi İsrail'in böyle bir komisyonun tatmin edici olmayacağı yönünde olmuş e, Bakanlar Kurulu toplantısında ağırlıklı olarak Gazze'ye yardım gemileri ve e, Kırgızistan'da olanlar Konuşulmuş, pek keyifli bir bakanlar kurulu değildi herhalde diye düşünmek mümkün. Evet. Yani. Ve çıkan şey şu. Tek yanlı olarak İsrail'in kurduğu komisyon bizi tatmin etmez. Komisyonun tarafsız olması lazım ve herkesin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kurmuş olduğu bu komisyonda ne düşüncesi varsa, ne delili varsa ortaya koyması lazım. Demiş. Yani Türkiye'de anladığım kadarıyla komisyonun bir parçası olmak istiyorum. Evet ama bazı şüphe duyurucu, bazı değil önemli şeyler var. Bir kere niye o zaman güpe gündüz varken, sabaha karşı göz gözü görmezken gerçekleştirildiği sorusu var. Norman Finkelstein'in sorduğu gibi. İkincisi neden o el koyduğu bütün oradaki sayısız gazeteci ve aktivistin ellerindeki bütün fotoğraf makinelerine, video kayıtlarına... Neden el koydu ve bunları açıklamadığı meselesi var dünyaya ve sadece kendisini seçtiği bir sürü bıçak falan vardı hı hı. Balta falan bize saldırdılar dediğini sadece dünyaya sunduğu bir şey var yani bu soruşturmanın doğru dürüst yürütülmeyeceğine dair bazı kuşkular belirtiliyor. İsrail'in bu Gazze ablukasının da illegal olduğunu da uluslararası kızılaç komitesi de 4. Cenevre Konvansiyonunun tam bir ihlali olarak nitelemişti zaten bütün uluslararası hukukta böyle söylüyor. Yani. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ise komisyondan memnun olduklarını açıkladılar. Onlar yeterli buluyorlar yani. E tamam. Yani aslında önce bir sessizlik oldu ardından Amerika Birleşik Devletleri memnuniyetini açıkladı. Bu memnuniyet açıklamasının ardından da Catherine Ashton Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı sayılır katliamlardan yaptığı durumlardan bahsetti. Fena değil bu olacak iyidir falan filan gibi bir şeyler söyledi. Halbuki açıklamalar bu yönde değildi. Aslında 31 Mayıs'ın ardından uluslararası bir soruşturmanın gerekliliği, bağımsız, tarafsız vesaire gibi sözcükler kullanılmıştı. Ancak tabii aslında bu hemen hemen her bu tip infial yaratan devlet saldırısının ardından söylenip ardından da işte gargarayla yutulan sözlerden olduğundan gayet normal. Yani sıradan bir durum yaşamaya devam ediyoruz. Hani bir kırılma noktası işte milat falan filan. Bana zaten çok abartılı ve garip geliyordu çünkü İsrail'in bütün politikasının içinde bir adet de gemi basmış olması çok sorun değil şiddet politikasını zaten yoğun kullanan bir devlet ablukayı kabul edilemez ve siyasi açıdan yararsız niteleyeyim diye nitelemiş. Tony Blair'le de özel bir toplantı yapmışlar sen öz demiştin özel temsilcisi. Evet. Ortada yok. Kimin? Mahsuper. Tabii canım. Bu arada. Yani hiç fena iş değil. Ben boşalsın koltuk diye bekliyorum. Açık radyoda çağıralım mı? Açık gazeteye bir konuşma yapsın. Verelim bir, bir milyon dolar yani, sterlin. Bence vermeyelim. <gülüyor> vermeyelim doğru hakkında. En azından. Eh, Akdeniz'de yani böyle... bu arada bir de İran'ın da Gazze'ye gemi gönderdiği haberi var ki bu da... Akıllara seza bir başka haber diye de nitelendirebiliriz. Yardım malzemesi taşıyan iki gemi göndermiş. İran devrim muhafızları var mı yok mu o tartışılıyor içinde. Ee, aslında sana bir neden bela bunun bela olduğunu da açıklamak lazım. Çünkü hani o da gemi bu da gemi o da yardım bu da yardım diyebilmek mümkün. Ama bunu dediğimiz zaman e, ne diyorsun diye de suratına insanın bön bön bakılabilmesi mümkün. E, i̇ki üç sebep var. Birincisi e, İran'ın aslında genel anlamda tavrı e, ile ilişkileri, bu işi tek başına yapıyor olması, böyle bir olayın üzerine yapıyor olması, içinde e, ne olduğunun belli olmaması, devrim muhafızları vesaire üzerinden. Sivillere ne, e, ne kadar Ve üstlük diyeceğim. sivil toplum diye bir kavramın İran için e, kullanılabilir olmaması. Çünkü İran'da ciddi anlamda bir yandan da e, otoriter, totaliter bir yönetim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öyle sivil mi bil e, bu işler... Biraz Nanay. Evet devam edelim. Aslında e, haberleri maalesef e, çok da dar zamanda gene kısa paslaşmalar yapmak zorundayız. Neyse çok iyi bir haberim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz çözülmüş. Birçok gazetede var. Valla bence e, kriz kılıç... ne zaman başlamıştı ben onu takip edemedim. 1970'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Yok. 1920'lerde bence. Öyle mi diyorsun? Cumhuriyet Partisi <gülüyor> krizi. O fırka krizi, parti krizi değil. Yani tabi şaka bir yana. <gülüyor> ya aslında olan şu, Gürsel Tekine atılan bir adet çalım vardı bütün bu Baykal ve kılıçlar oldu değişimi sırasında. Bu görev değişimi sırasında Gürsel Tekin birdenbire kendi kontribüye bir alanda bulmuş ve üstüne üste Önder Saf tarafından bayağı hop dışarı doğru ittirilivermişti. Yani bizim gördüğümüz buydu en azından içeride eminim bambaşka ve çok politik sebeplerle oluyordur bu olanlar ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz çözüldü. Mesela Tekin krizine Kılıçdaroğlu formülü diyor. Haber Türk Cumhuriyette Cumhuriyet Halk Partisinde kriz çözüldü diyor. Yani bir kriz oldu ve çözüldü. Büyük bir şey soracağım. Herkes... Yani, mantıksızlık yok mu burada? Tekin krizine Kılıçdaroğlu formülü. Çünkü Kılıçdaroğlu ile birlikte kriz başlamadı mı Tekin açısından? Yani evet. o zaman e, sen soktun, sen çıkar gibi bir şey mi bu? Ee, bilmiyorum Şimdi. ama ben şey kriz çözüldü deyince şey zannettim. Bu hani parti meclisine biz üye defteri kaybolmuştu ya. Yani tam mesela işte uzman görüşleri de yazdılar. Burada çok ciddi bir Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne aykırılık var. Dört üye üye yapılmadan parti meclisini aldındılar. Bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bütün siyasi partilerin anayasası anlamına gelmekte olan tüzüğe aykırı olduğunu da Kim söylemişti bunu? E, pek çok kişi söyledi mi? Milliyette manşetti galiba evet. Neyse canım bunlar 3 özüldü zannettim ben Hayır ondan yok. haber yok Onların üyelikleri görünmeden yapılmış Üyeler yeni 4M parti meclisi üyesi var Ama o değil yani Kim bu tip pek... gariplikleri aslında çeşitli televizyon programlarında da e, CHP yaşıyor. Şu anki genel başkan yardımcılarının bir kısmı e, CHP'den gelmediğinden ve politikadan gelmediğinden hani, e, uyum sorunu yaşayabiliyorlar gördüğüm kadarıyla. Tarhan Erdem Milliyet'te çok evet. net olarak yazmıştı. Derhal iptal edilmesi gerekir. Bu kongre sonuçlarının Hı -hı. da iptali gerekir diye. Çünkü yok böyle bir şey yani. Anayasaya yani partinin kendi... İç tüzüğüne, tüzüğüne aykırı anayasası demek olan. Neyse, o çözüm düzenlettim ben. Zaten öyle bir kriz yokmuş. Peki yeni gelen kişi kim? Çözen formülü Berhan Şimşek kim? Hayır, hayır. Bir dakika. Çözen Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, öncelikle bunu bir netleştirelim. Ee, şimdi çözüm yöntemini söylemek gerekirse... Çözüm yöntemi şu olmuş, aramış Gürsel Tekin'i sayın kılıçdaroğlu ve demiş ki bundan sonra benim yanımda Ankara'dasın, MK'ye ya aldım seni, itiraz istemem demiş. Artık benimlesin tartışmayalım diye. Ha, öyle de mi? Pardon Habertürk ben. öyle vermiş. Ben başka türlü hayal <gülüyor> ettim. <gülüyor> Neyse böyle olmuş. Ardından da kimdi İstanbul'a? Miele Abdullah. Berhan Şimşek. Ah Berhan Şimşek. Berhan Şimşek. Verhan de... Şimşek Abdullah mı? O da ne demek? İşte, ya bugün çeşitli gazetelerimizde belli ki veya bence ki servis edilmiş olan garip bir de şey var. Berhan Şimşek oyuncu. Hala oyunculuk yapıyor mu bilmiyorum ama oyuncuydu en azından daha önce. Minyel Abdullah ve Deniz Gezmiş'in işte Elveda Yarın galiba Deniz Gezmiş'in hayatında anlatıldığı filmde oynadığı için. Hem Minyeli Abdullah, hem deniz gezmiş. E demek ki hem Müslüman, hem solcu yürübe diye bir e, böyle mantık kurulmuş gazetelerde ki. Bu da hoş tabii. Sinema ile gerçeğin birbirinden farklı olduğunu pek fark etmeye biliyor insan bazen hatta. Onlar farklı mı? <gülüyor> Onlar domates ketçap kan <gülüyor> değil o. Öyle ha? bir şey. E, yani işte formül buymuş. şimdi Formülü anladım. Ama kriz neydi onu anladık mı? Yani çünkü baştan beri Gürsel Tekin'in bir şutlandığı dışında ne olduğunu anlayamadığımız gibi hangi dengelerin nasıl oynadığını ise asla. Anlayamadık. Ee, geçelim bence aslında. Geçelim geçelim. Ya bir sürü dava var aslında. Saati e, gelmeden onları da söylesek belki evet, sıcağı bir, rağmen hareket evet, etmek isteyenler olur. Uzanların vergi davasının düş, ha, düştüğü haberiyle başlayayım. Dava demişken öncelikle onu tabii. Değil mi? Ee, Türkiye ile uzanlar arasındaki mücadelede senin Uzan nerede Türkiye'yi tuttuğunu biliyorum. Buradaki mi tutuyordun bilmiyorum ama vergi davası düşmüş. Kemal ve Yavuz Uzan'ın vergi usul kanununa muhalefet etmek suçundan yargılandığı dava... ...zaman aşım süresi dolduğundan ortadan kaldırılmasına karar verilmiş. Sen sağ ol ben Selamet daha fazla yorum istemiyorum abi. Bu yok zaten yorumlayacak bir şey yok. Yani e, ne demişler yapacaksan büyük yapacaksın kardeşim diye böyle bir muhabbet var ya hakikaten... E, Galiba hayat genellikle bu durumu doğruluyor. Neyse e, biz e, çözülemeyecek küçük davalara, küçük insanların küçük davalarına geçelim. Çünkü e, oralarda genellikle e, çözüm pek çıkmıyor. Hayırlı şeyler de çıkmayabiliyor. E, bugün itibariyle birkaç tane dava var. Beşiktaş Adliyesi önünden geçecekler. Hakikaten uzun süre orada durabilirler. E, 9.30'da Roni Margulies'in... E, Kürt sorunuyla ilgili yazdığı bir dava sebebi, e, yazı sebebiyle terörle mücadele kanunundan yargılandığı davanın ikinci duruşması yapılacak. Saat 10'da kafes eylem planı davası başlıyor. E, bu önemli çünkü kafes eylem planı hakikaten e, bütün bu işte Hranting e, cinayetin operasyon diye geçtiği falan filan e, dava e, kafes eylem planı ile ilgili saat 10'da başlayacak 70 milyon adım koalisyonda darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonda saat 10'da eylem çağrısı yaptı saat 10'da Beşiktaş Adliyesi'nin önünde olmak üzere kafesçiler kafesten kaçamasın diye Hrant'ın katili Ergenekon çetesi diye de sloganlar var. Bir başka davada Al Albay Temizöz'ün yargılanması. Kayseri eski jandarmalay komutanı Albay Cemal Temizöz eski Cizre belediye başkanı Kamil Ata da var. Yedi sanık tutukluluk halinin devamına karar verilmiş. Sanık Temizöz bu dava siyasi hesaplaşma ve öcalma davasıdır demiş. Ee, yani ve işte. salcılar hakkında da suç duyurusunda bulunmuş. Valla diyecek pek bir şey yok. Evet başka dava istiyor musun? D e, kafes da da darbe planı davasında Fethiye Çetin'de müdahilliğimiz kabul edilmelidir diyor. Fethiye Çetin Agos Gazetesi'nin, eee, Hrant avukatı ve aslında doğrudan biz buradan mağdur edildik ve bu sebeple de bu davaya müdahil olmak istiyoruz diyor. Evet, müdahil yani. olup olmayacaklarını göreceğiz herhalde bugün. Evet 2009 Ocak ayında Hazırlanan plan Agos gazetesini ve Ermenileri hedef alıyordu diye. Ve şunları söylüyor. Bu planda e, Agos çevresi ve aboneleri başta olmak üzere azınlıklara yönelik eylemler planlanıyordu. Azınlıkların güvenlikleri sorgulanarak AKP hükümeti yıpratılmaya çalışılıyordu diyor. Ve e, ardından da bütün bu olan bitenin üzerinden aslında gazete olarak da zorda kaldıklarını. Çünkü pek çok aboneliğin iptal olduğunu, e, bazı yeni insanların abone olmakla ilgili tepkiyorlar düşünceli davrandığını vesaire anlatmış maddi ve manevi bir zarardan bahsediyor ee, kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz zarar gördük diye de bitirmiş Fethiye Çetin sözlerini evet bir de tabi e, acı bir haber de var Akkari Şemdinli'nin dağlık kesimlerinde PKK'nın askeri birliğe düzenlediği saldırıda ...bir askerin hayatını kaybettiği... ...dört askerin yaralandığı haberi var. Siirt'in Baykan ilçesinde... ...de... E, ...askeri malzeme taşıyan bir konvoyun... ...geçişi sırasında meydana gelen... ...mayın patlamasında... ...bir sivil ve bir asker yaralanmış. Tunceli'de... ...yol kesen PKK'lı bir grubun... ...durmayan bir araca ateş açtığı... ...haberi de var. Evet... Bir de yangınlardan bahsedelim. Malatya'da iki ayrı köyde tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangınlar var. 6000 hektar tarım arazisi ve 150 hektar ormanlık alan yanmış durumda. Orman yangınları da başladı ve hızla devam ediyor. Bu arada dünyadaki yılan sayısında büyük bir azalış olduğu haberini görmüş müydün? Evet. Evet. Tamam. Tam olarak sebebi bilinmiyor bir çeşit fenomen durum. Çünkü e, insan yerleşimleriyle bağlantılı olamayacağına dair de pek çok delil var. Çünkü başta şey düşünülmüş ya insanlar işte her tarafa gidiyor ve gittiği yerde pek yılan tutan tipler değiliz. E, bu değilmiş galiba sorun. E, biraz daha iklimle bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Aynı kurbağalarda olduğu gibi değil mi? Evet ama bu tabi bizim bütün dem ve havvaya kadar giden... Tevradi yorumlarımızı da değiştirebilir. İnsanlar artık seni yılan seni diye de ıslık gibi çıkarırken dişlerimizin arasından küfredemeyeceğimiz anlamına geliyor. Yılan biterse. En büyük eksiklik bu olmaz tabii yılanların Hı -hı. bitmesinde herhalde ama son 15 yıl içinde çok ciddi bir azalma, hızla azalmakta olduğu Biology Letters adlı saygın bir bilimsel dergide de yayınlanmış araştırma. Kurbağalarda da vardı, amfibi hayvanlarında da böyle bir durum var. Bırakabiliriz artık burada, bu noktada. MİTTAT KADOĞLUYLA havadan SUDAN Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Abi Bey. Evet her sene olduğu gibi gene tabi Afrika sıcağı bayıltan sıcaklar Libya sıcağı gibi ee, sıcaklar. Sıcak oldu diyoruz. Evet oldu siz de yazmışsınız galiba bizi uğraştıran yalanlar diye. <gülüyor> ya işte geliyor öyle şeyler. Yani şimdi bir gayri resmi hava durumu alalım. Önce bu sıcakların durumunu, ondan sonra da biraz bu yalanlar ve şeyler üzerinde, şehir efsaneleri üzerinde konuşabiliriz belki. Tamam. Şimdi ben de daha yeni bilgisayar açabildim. Ee, tam böyle neden bu hava bu şekilde olduğunu anlamaya çalışıyordum. Evet, şimdi hocam. Evet, şimdi görüldüğü gibi. Şimdi hocam bugün az bulutlu açık şekilde görüldüğü gibi. Evet. Zaten öyle. Orman yangın riski orta bugün. Biraz şey de var. Nem de yüksek 75. Bu yüzden orta. Nem düş düşse bu sıcaklıkta orman yangın riski yüksek olacak. Bugün 33 derece olması bekleniyor. 33. Evet. Yarın yine bugünkü gibi açık ve az bulutlu. Açık az bulutu dediğim zaman yağış yok oluyor. Ee, yine yarın 32 derece, bugüne göre 1 derece. Ee, nem yüksek, %80 yarın. Yani maksimum nem, sabah saatlerinde oluyor bu. %80, öğlen vakti çok sıcak olan sırada %35'e düşüyor. Ee, Perşembe günü parçalı, az bulutlu ve açık, 32 derece yine. Nem beş, %5 oranda düşüyor sabahtan, %40. 75, sabah %40'a çıkıyor, şey öğleyin. Cuma 30 derece. E, gece sıcaklıkları da 20-21 yap yani şimdi bugünler. E, cuma günü nem yükseliyor, %82'ye çıkıyor. Öğleden sonra da %45'e yükseliyor. Yani cuma günü de epey nemli ve bunaltıcı bir hava gözüküyor bu şekilde. Cumartesi açık, az bulutlu, 31 derece. En kötüsü pazar günü gözüküyor, 34 derece. 34. Evet. evet. E, hmm. maksimum nem yüzde %63. En en düşük nem miktarı yüzde %25 ama bu 34 dereceyi 37-38 derece olarak hissettirecek. Pazar günü. Pazar günü ben neredeyim? Hmm. 38 derece mi hissettirecek? Şey, evet. evet Tabii çok var. Bir durum var pazara var da genelde dışarıda. Taş olmayan Evet. Gelin hoplayıp zıplamayın. Hafif, yavaş, sulu bir yaşam. Ee, pazartesi 32 tekrar. Yani hava sıcaklığı 30 ile 34 derece arasında e, ö, dolaşıyor. Günün e, en düşük sıcaklığı da 22 ile 20 derece arasında dolaşıyor. E, Gecelerin sıcaklığın çok düşmemesi ve geceliğin bağlı nemin çok yükselmesi geceliğin dinlenmemizi engelliyor. Yani vücudun dinlenmesine, kendine gelmesine engelliyor. O yüzden böyle beş beşe, üç gün, dört gün böyle sürekli sıcak, nemli ve geceleyin de sıcak, bunaltıcı olduğu zaman insan bu çok kötü bir şekilde yorulabiliyor. Yani böyle bir hafif bunaltıcı bir gün var önümüzdeki hafta. 22 Haziran'a kadar yağış gözükmüyor İstanbul'da. Bir de şuradan bakalım. Yaz dönümüne kadar yani. Ha, evet, resmen yaz gelene kadar. Resmen meteorolojik olarak yazın gelmesine kadar. O biraz astronomik olarak. Aslında biz birazdan da yaza başladık meteorolojide. Evet. Hani bizim okullarda şey var ya. Olarak, astronomik, astronomik olarak. Astronomik olarak. Hani bu okullarda var ya, hocalar, öğretmenlerimiz bizim yapardı böyle takvimler. Evet. Onlar da Haziran'ın başında başlardı. Yani biz de meteorolojide Haziran'ın başında başlarız tam yazı. Ama, Ama az... 21 Haziran ha, değil mi? Astronomik olarak 21 Haziran. Çünkü 21 Haziran alsak o zaman biz aylık ortalamalar saplayacağız? <gülüyor> Meteorolojide problem olacak. <gülüyor> evet. O yüzden biz başına başlıyoruz hocam. Şimdi e, bakayım şimdi siz soracaksınız ne zamana kadar mevsim? 21 Haziran'a kadar evet. mevsim normallerin üzerinde 5 derece civarında üzerinde olacağız. Bugünden bay, bakıyoruz evet, evet. değil mi? Evet. 21 Haziran'dan sonra bir yağışlı bir şey var. Bir periyot gözüküyor şimdiden. Pardon bir şey soracağım. 4 derece mi üstünde dediniz? 5. 5 bayağı yüksek yani. Yani ortalama 15 hatta 14 ee, sıcaklıklar bakıyorsun 850 milivara bakıyorum ben. 1.5 kilometre yukarıdakine. Yukarı seviyedeki sıcaklıklar çünkü şeyle değişmiyor gece gündüz. O daha iyi şey gösteriyor. Ee, yani yerel şeyler etkileri dermiş olaraktan 5 derece 5-6 derece civarında evet. 21'inden sonra mevsim normalinin altına düşecek gibi gözüküyor ve yağış başlayacak gibi ama 21'ine kadar e, İstanbul sıcak, yağış yok, nemli, rüzgarlar sadece öğle saatlerinde birazcık Poyraz'dan hissedilecek şekilde esecek, diğer saatler ve günlerde rüzgar da düşük ve nem yüksek hocam. Bu nemin yüksek olması işi bozuyor. Evet. Terliyorum ben şimdi bak şu anda bile ama nem nem bağlı nem daha doğrusu. Yüksek olduğu zaman bu ter buğulaşamıyor. Buğulaşamadığı zaman da ben soğuyamıyorum yani. Rahatlayamıyorum. Konforum değişmiyor. Konforlu bir hale gelemiyorum. Problem bu. Ne yapacağız hocam? Eee vallahi zaten eserim mi oraya geleyim. Eee <gülüyor> stüdyo fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoyu idare ediyoruz. Orayı ısıtıyorsunuzdur. <gülüyor> şimdi bakıyorum evet yani geçen haftalar şey geldi 5-5'e beş böyle oluklar geldi onların kararsız yağışlarını aldık aslında yine birkaç oluk gözüküyor ama neden yağış bırakmıyor bu tahminlerde onu anlamış değilim Ya bu bu gündeki hava tahminleri özellikle çok şey e, kritik güvenilmesi çok zor çünkü bu oluklar küçük ve bunu görmüyor Esa, esasen evet neyse yağış yok diyelim Evet, yaş yani ya, yok herhalde. Çok yok gözüküyor yani. Ufak tefek şeyler var ama onlar yağış şey neden olacak gibi durmuyor. Evet, en sıcak gün pazar gözüküyor bizim tahminlerde. Bir de şuradan baksak ne diyor burada? Şimdi bu kaotik bir ortam yok gibi gözüküyor. Her şey herkes aynı fikirde neredeyse. Yeşilköy'e de bakalım. Şimdi tabii İstanbul neresi de çok var yani. İstanbul tahmin etmek, yani bir yana bir yana kaç kilometre? Ben de artık unuttum kilometresini. de eskiden 120 falan diyorduk. Şimdi büyür İstanbul, evet, da. daha da büyümüş oldu kesin. Evet. 33, 31, 32, o 35 daha gösterenler var Pazar günü. 35 evet. Yani bu 40'a yaklaşır o zaman istediklerim şartlı. Evet, zaten yılın ilk 5 ayı da tarihin kaydettiği en yüksek 5 ay olarak geçti kayıtlara. Dolayısıyla bu 2010 yılı içinde yanlış geçmiş en sıcak yıl olması ihtimalle de çok kuvvetli bir ihtimal olarak gözüküyor. Bilimsel olarak yani ölçümlere göre. Evet, kırabiliriz. Alıştık da rekorlara. He. evet. Rekorlara fena halde alışmış durumdayız. Ee, 1998'de olduğu gibi 2005'te de bir rekor daha kırılmıştı. Şimdi 2010'da giderek ısınan bir dünyadayız. Bunu kabul etmek istemeyenler çok sayıda olsa bile. Vallahi niyedir onların derdi onu anlamıyorum. Onların derdi başka. <gülüyor> ya, şimdi ben bu pazar günü akşam 8'de seyrettiriz hocam MTV'de. Yeryüzünün notları diye. Ama yeni programınız mı? Hayır. Evet. Seyredemedik. Ya hocam, Haber hakikaten. vermiyorsunuz ki miktarda. Ya reklam yapmak istemedim <gülüyor> için. Yani. Yani öyle biraz mütevazı takalım diye. <gülüyor> Yine Open program için dolaşıyorum şimdi. Şey, şey, yani hep bir Anadolu'nun değişiklerini. Her yerde iklim değişikliğini işaretlerini arıyorum neredeyse. Ve işte iklim değişikliği. balıkçıdan tutun da yani tarlada çalışan Nine'ye kadar herkes farkında. Ee, e, o Miktat Bey o programda bir metin de oluyor mu? Elinizde hazırlıyor musunuz? O, şunun için söyledim yani onu da Açık Radyo Anladım. sitesinde yayınlayabiliriz ve faydası olur bizim de okurlarımızın. Niçin yok ama bilmiyorum onu internette koyarlar mı? Bir link versek belki daha olur. E, link de verebiliriz tabii link de verebiliriz. Ayrıca da bir metin varsa yazılı olarak da koyabiliriz diye şey yapmıştım. evet. Anladım. Metin yok ben genelde işte şey oynuyorum ben yani şehir, şehirden bıkmış birisi gidiyorum doğaya orada evet. diyalog bir arkadaş var işte bana anlatıyor doğayı falan ben de işim kızgırında, dalgasında sorular soruyorum ona bazen tabii çok zor oluyor sorular <gülüyor> <gülüyor> cevaplıyor ama yani işte en geçen hafta İna'da etmiştik İna'da'nın o Longos Subatar ormanları oradaki işte Yunus balığından tutunda bütün o bir çok kısa bir yani yer şeyinde bir aralığında büyük bir ekolojik değişiklik var. yani Deniz, tatlı şey var, lo, e, nedir o? lagün var, ondan sonra bir göl var, sazlık var, ondan sonra su basan orman, kuru orman, ondan sonra dağlar. Müthiş bir yer orası. Biz gittiniz mi orada bilmiyorum İğne Adaya. Ee, çok eskiden gitmiştim evet. Yani Kongo ile Amazon ormanları evet, sonra dünyadaki iyi. en büyük longos. Ve onun da tehlikede olduğuna dair de evet. pek çok haber çıkıyor gittikçe artan sayıda. Işte. Evet çünkü onun suyuna göz koymuşlar İstanbullular. <gülüyor> Biz koymuşuz. Evet. Onun kurutmaya çalışıyoruz o longozu. E, Tabi o da büyük bir problem yani o longozu kuruttun demek. Bütün ekolojik sistemi öldürmen anlamına geliyor. Evet. Yani orada öyle bir şey. Bir de orada e, bir tane de şey var mağara var iki katlı. Nisan mıydı öyle bir şeydi ismini de öyle bir turfisip. O da çok müthiş bir yer. Ya yani çok müthiş bir Long Island'da. Yani oralar korunaraktan, e, korunarak oradan yararlanabilir. Yani İstanbul için tam bir kaçış noktası. Yani orada yani Amazon'a gitmen gerekmiyor ya da Kongo'ya. Tamamen orada öyle bir sistem var yani müthiş bir yer. İşte onu onu anlattık, onu çektik. Oradaki şimdi oradaki derelerin suyu alınıyor. Deniyor ki gerekirse diyor buraya boruyla su veririz. Evet. Yani hocam dereyle, <gülüyor> boruyla, suyla dere suyu farklı. Birisinin içinde kumlar böyle böldü böçek var, planktonlar var, besleyici madde var. Birisinde de Allah'ın suyu yani şey hiçbir şey özelliği olmayan bir su. Evet. Maalesef zaten işte bu boşa akan denizlere derelerden bahsediyor. Nehirlerin falan. Böyle bir anlayışın da hakim olduğu bir bakanlar ve hatta başbakana kadar da uzanan bir zihniyet var. O da çok endişe verici tabii. Yani onu kim nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Bugün işte Mısır'da Asfahan Barajı yapıldıktan sonra balışlık yüzde kırk ölmüş durumda Mısır'da. Sadece ondan dolayı. Yani bugün dereleri kesseniz denizlere Kaderizde birçok yerde tamamen balıkçılık biter yani. Derelerdeki balıklar onla besleniyor. Onu ya bütün bütün ego, yani sistemin bir bütün olduğunu ve bunu yani üstelik de boşuna mı yaratmış bu dereleri deyip tam tersi bir mantık yani doğanın ya da Allah'ın işte kime yorarsanız tam tersi bir mantıkla as kendisi için doğanın var olduğunu reddeden ve her şeyi insan merkezli gören Tuhaf bir anlayış. Neyse. Evet. Tuhaf. Ama şeye de gittik. Mesela daha önümüzdeki hatlar gösterilecek. Bafa Gölü'ne gittik. Hocam Bafa Gölü inanılmaz bir yer yani. Tarih, antik şehir. Evet. Doğa, o kayada ve mağaralardaki o çok 10 bin yıl önceki yapılan resimler, yazılar. İnanılmaz bir yer orası. Yani orası da öyle. Yılan balığı. Yılan balığı da. Meksika'dan geliyor, ta oraya yerleşiyor. Orada onu da görmek. Her taraf çıvıl çıvıl kuş sesleri. Tabii bir de bir karakacan vardı. Sabaha kadar beni uyutmadı ama olsun. O <gülüyor> da <gülüyor> onu da sordu, yakaladı onu. Sordu mesela bunu ama pek anlayamadık. Yani o, orada da bakıyorsun mesela yine insanlar şeyle oynuyor, gölde oynuyor. Menderes deres şeyinin nehrini kesmişler bağlantısını şeyle gölle. Bu gölle, Bafagöy'de. Evet, ondan sonra o denizden Menderes nehrine girip oradan da göle gelen balıklar gelemiyor, gidemiyor. Böyle. Böyle bir acayip şeyler yani. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmiyoruz. Oradan Gediz teldasına geçtim. İzmir kuş çeneti. Yani öyle bir şey Türkiye'de ben gözüme görsem inanmazdım. Gördüm gerçi de. Yani pelikanlar, şeyler, kuğular, o kuşlar. Müthiş orası. Tuzlalar. Tuzun içinde ee, o pelikanların için tuzlu şeyin içine yuva yapıyor ki kurt, çakal falan gelemez. Tuzlu ayakları yanıyor falan. Neler öğrendik orada neler yani. <gülüyor> aslında ben bu programda çok şey öğreniyorum. Onları, yani Türkiye'de biz onları bilmiyoruz yani. Çoğu farkında değiliz. Bu yabancı belgeselleri izleyip sanıyoruz ki bütün bu güzellikler dünyanın öbür taraflarında, başka yerde. Burada da böyle müthiş şey var. Orada bakıyorsunuz koruma altına alan yerlerde bir canlılık başlamış. Korumayan yerlerde her tarafta mantar gibi binalar bitmiş, her tarafta insanlar oranın oradaki canlının suyunu almak için uğraşıyor. Şehir yel ova'ya inmiş, denize girecek neredeyse. Ee, oradan sonra şeye gittik. Trabzon Maçkaya. Benim memleket. Evet. Oradaki <gülüyor> dağlara gittik. O Latin ağaçları nasıl kuruduğunu, kurtları gördük. Öyle ve, mi? Hmm. Ve sular hocam, o derelerin suyunu. Bizim köyün deresini bile hocam, planlamışlar yani. On, en az 8 tane HES yapmaya planlıyorlar. Derenin suyunu bir HES alacak, borudan geçirecek, düşürecek, enerji elde edecek, öteki HES alıp devam edecek aynı şekilde. Biri, alıp, öteki, biri bırakıp öteki alıyor. Yani derenin suyu dereye hiç uğramayacak şeyine, yatağına. Evet ve Bu çok kısa bir vadeli bir avuç kar için yapılan ve, ve bir daha asla geri çevrilemeyecek e, hasar ve onar, onarılması imkansız bir şey yapılacak yani evet. ne akıldır hoca her yere binde biri bile değil yani Türkiye'nin elektrik enerjisinin oradan elde edilecek şey ve bütün köyler ben kimi görsem karşı BD başkanından tutun da oradaki nineye de teyzeye kadar bu dere olmadan biz yaşayamıyoruz diyor de, diyor millet hatta bir tane deli bir az diyor ki ben diyor oraya dinamit diyeceğim diyor altına ben içeride gideceğim ben diyor ben yaptım diyeceğim diyor Sonra diyor ben yapacaklar diyor. Başkası diyor aynı şeyi yapacak. Bütün köyü aslında içeri diyor. Onu bir çalıştırmayız daha diyor. <gülüyor> böyle kafayı takmış millet. Ve şeylerine çok kızıyorlar milletvekillerine. Bizi sattılar diye. Evet. Yani böyle satışa geldik falan. Ama yani burada bir acayiplik var yani. Halka rağmen bu nasıl yapılacak? Her şey düşünüyorsun yani böyle matematiksel düşünüyorsun. Hani böyle kapitalist bir kafayla kar zarar sapıyorsun. Hiçbir fazla karı da yok yani o derelerde öyle sürekli Yıl boyunca su da yok Bazı insanlar için karlı olacak şüphesiz ama Nasıl karlı ben anlamadım ben Yani ben şimdi düşünüyorum ben şimdi burası Kapitalist bir işletmeci olsam burada Ben bu dereyi biliyorum çocukluğumdan beri Baharlarda yazın başında akar Sonra kurur Yani Karadeniz'de aslında çok yağmur yağıyor ama Dereler çok dik ve kısa Bir anda o su deneye denize ulaşıyor Yani aslında Karadeniz'de Çok yağmış yağm yağmur yağmasına rağmen su devalanmış su yok yani. Evet. Hemen onlar deneye denize ulaştığı için o derelerde nereden su bulacaklar bunlar yıl boyunca da nasıl hem de bir de bu suyu paylaşmaları gerekiyor oradaki derenin içindeki ekolojik sistemle canlılarla balıklarla. Ya yani akıl alacak iş değil ocağı. Bütün her taraf taş şeyi olmuş ocağı bizim köyler, dağlar ve öyle bir acayip durumlar yani bir, bir tuhaf e, bütün bunları e, görüntüye e, döküyoruz. At, döküyorsunuz değil mi? Evet, bütün bunları görüntüye döküyoruz. Yani bizim amacımız tabii ki sadece problemleri de değil, güzellikleri anlatmak, göstermek. Şeye de gittik. Nedir o? Köye, o çığ oturduk, düşen yere de gittik. Oraya anıt yapmışlar. Millet geliyor anıtın üzerine çıkıp resim çektiriyor. <gülüyor> Onu da anlamadım ben yani. Keşke anıtın üzerine böyle çığdan nasıl korunur diye bir şeyler de koysaydılar. Onu da gördük. Oradakilerle konuştum ben. Nasıl oldu bu çığ filan. Böyle <gülüyor> bir tane dağın böyle tepesine doğru bir yatay bir yol yap yapılmış orada. Yani Hı -hı. kar örtüsü bir yerden kesilmiş. Bir de onun altında bir yerde yine o yola paralel yürüyüş yapıyorlarmış bu arkadaşlar. Yani yukarı zaten kar örtüsü kesik. Bir de bunlar yürüyerekten yakın bir şekilde tekrar kar örtüsünü kesmişler. Bir de onların içinde birisi silah atış yapmışlerini diyorlar ben öyle. Oradakine. mi? O evet. doğru mu acaba? Tabii yani onlar oradakiler öyle söylesi silah atlar diyor. Hı hı. Zaten çığıda ölenlerin %99'u kendisi çığı tetik diyor. Yani hı. bu istatistiklerde de böyle. Durduk evet. yere çığ düşmüyor. Ya yani bir tetikleme mekanizması oluyor. İşte onlar için öyle bir tane bir şey yapılmış. Habsiger tam tünelin girişinde hemen tünele girer girmez orada bir yerde yani burada görüyorsunuz ilginç. Karadeniz'in tabi güzellikleri işte bu dağ gülleri, orman gülleri filan. Ben çocukluğumda hatırlıyordum o kokuları. Gittim bit kokladım aa. Ta kokuyu kaç senedir sonra hatırladım yani o çiçeğin kokusunu. Evet, evet. O koku benim genzimi yakardı küçükken onu hatırlıyorum. İşte gittik köyümüze gittik, çektik bir sürü şeyler. Mısır tarlası, ayılardan ha, balıkçılarla konuştuk. Balıkçılar, faroza gittik. Faraz'da hmm. balıkçılarla. Balıkçılar çok bilgi yani. Acayip. Ben şaşırdım balıkçılara. Adamlar şeyden işte balık aşırı yakalandığından. Ne diyorlar? Şikayetçiler. Ee, ondan sonra şeyden şikayetçiler yani Kara Karadeniz Otoyolu'ndan şikayetçiler. O otoyol geçtikten sonra e, deniz kumul olmadığı için kumulda da yosun yapışmıyor. Normal şeye. Kıyıda kum olacak. O kumunun Denizle birleştiğin yerde yosunun oluşması gerekiyor ve bu yosun denizi temizlediğini söylüyorlar. Bu yüzden denizin temizlenemediğini artık söylüyorlar. Ve diyorlar ki Karadeniz'liler bir Trabzon örneğin bir deniz şehri olmasına rağmen bir Erzurum, e, Kars gibi yaylalarla, dağlarıyla diyorlar konuşuluyor turizm açılacak. Deniz turizmi kimse konuşmuyor diyorlar çünkü denizi yok ettiler. Ben hiç öyle düşünmemiştim yani. <gülüyor> Hep Trabzon'un yaylarla bahsediyoruz biz. Sanki bir kara şehri. Evet. yokmuş gibi hiç. <gülüyor> o <gülüyor> Öyle tarafı bir... düşünülmüyor. Evet çok doğru. Yani <gülüyor> benim de ya. şimdi. Adama acayip yani. Öyle <gülüyor> dedim helal olsun. Ne diyeyim ben yani. İşte gittik ballara baktık, arılara baktık. arıcılığı inceledik. Dağlarda ne oluyor işte. <gülüyor> Müthişti yani hocam. Artık gidemiyorsanız bari televizyonda seyredin diyeceğim. Ne diyeyim. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. Onun ııı e... Ben, bence de. Bu hangi günler? Pazar günleri Paz akşam 8'de. Pazar. Yeryüzü notları. Ee, evet. Onu da tekrar not biz edin de edin bizler. not edelim. Ee, hatırlatalım. Peki çok teşekkür Rica ederiz ederim. Miktat Bey. E Rica ederim. havadan sudan. Wes Montgomery ve arkadaşlarından bir Antonio Carlos Rubin bestesi dinledik. Insatiens ya da How Insensitive Ne Kadar Duyarsız diye çevirebileceğimiz bir ünlü besteyi seslendirdi. Wes Montgomery de bugün 1968'de bugün 45 yaşında hayata veda etmişti. Amerikalı en önemli gitaristlerden de biri kendisi. Caz gitaristlerinin Django Reinhardt, Charlie Christian ve Pat Metheny gibi çok tanınmış önemli öncü müzisyenlerinden biri. Onun ölüm yıl dönümünde de kendisine <gülüyor> kulak verdik How Insensitive ile. Evet şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da hem kayıp yakınlarının meclise doğru yürüyüşünden Birkaç izlenim almaya çalışacağız. İşler yolunda giderse bağlantı kurabilirsek. Onun ardından da bir e, uluslararası çevreciyle Mark Dubois'la yapılmış bir mülakatı da e, size yayınlayacağız. <gülüyor> uluslararası Irmaklar bağlantısı. Grubunun kurucularından Friends of the River ve International Rivers Network diye iki kuruluşun kurucularından biri ırmakların korunmasıyla ilgili uzun boylu çalışmalar yapıyor. Ayrıca Dünya Günü kurucularından da birisi kendisi onunla yaptığımız bir konuşmayı Uygar Özesmi de bizim için yaptı ve çevirisini de gerçekleştirdi. Evet Açık Radyo 94.9 burası. Aynı zamanda da Açık Radyo.com ve Yalçın Ergün Doğan'la hattımızın öbür tarafında birlikteyiz. Günaydın Yalçın Bey. Günaydın Ömer Bey. Yollarda yürüyoruz. Şu anda bizi bize yürürken bağlandınız. Evet. Çok... Ne taraflardasınız? Nereye doğru? Ve ee, e, hava çok sıcak. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abi. E, şimdilik aksayan bir şey yok. Eee sabah saat 8 İzmit İnsan Hakları Parkı'nda buluştuk. Dün gece İzmit'te konaklamıştık. Ee, İzmit'te arkadaşlarımızın e, dayanışma gösteren arkadaşlarımızın uğurlaması bizi, ve bizi e, İzmit dışına doğru e, yol etmelerinden sonra birlikte yürüyerek e, biz şu anda Gölcük'e doğru ilerliyoruz. Bugünkü Yolumuz e, Gölcük, Yalova, e, Gemlik'te de gece konaklayacağız. Evet, e, sağlık olarak, e, dirilik olarak e, bir şikayet yok herhalde anlayabildiğim kadarıyla. E, Yürüyüşçü arkadaşlardan e, herhangi bir sağlık sorunu olana henüz rastlanmadı. E, ama tabii e, sıcağın verdiği... E, ...bir rahatsızlık... ...zaman zaman söz konusu oluyor... ...yürüyüşçülerin hayatlarının aslında şişti... ...su topladı... Evet, ...yolarda... ...elimizde... ...su şişeleriyle... ...dol bol, bol su alarak ilerliyoruz... ...evet yani bu... ...ama programda herhangi bir aksama da yok değil mi... ...21-22 Haziran'da... ...kayıplar sözleşmesi imzalanması... ...talebi de olacak yanılmıyorsa... ...evet ana taleplerden biri bu zaten... Yüzleşme yasalarının çıkartılması, e, diğer talepler arasında, Yüzleşme Komisyonları kurulması, bu komisyonlara göz altında kaybedilenlerin yakınlarının dahil edilmesi, e, Ergenekon ana davasında e, faili meçhul olarak yürülen göz altında kayıpların faillerinin de yargılanması talebi e, öne çıkıyor bu yürüyüşün amaçlarından. Dün evet. polislerden bahsetmiştiniz, sizle birlikte e, güvenlik alan, güvenliği sağlayan diyelim. E, evet. Herhangi bir farklılık var mı yoksa Ankara'ya kadar birlikte misiniz gibi görünüyor? Ee, yok, şu anda e, görünürde, peşimizde bizi izleyen biri yok. Ama kent, dışın, kent dışında e, yer yer polis araçları yol üzerinde bekliyorlar. Hı hı. E, filmi alıyorlar yürüyüşçüleri. Evet. Şu anda geçti bir tane daha. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bu filmde... Kent, kent içinde yakın takibi alıyorlar. Ee, yürüyüşçülerin hemen peşinden, ellerinde kameralı kameralar taşıyan sivil polisler yürüyüşçülere yakın mesafeden eşlik ediyor. Ee, Yalçın Bey peki yürüyüşçülerin kendileri de bu eylemi e, belgelemek üzere filme alıyor mu bir? Film bir... alıyorlar. Ee, hem biz kısmen kendim e, ben. Tanıklık eden bir gazeteci olarak ben filmi alıyorum. Bir de belgesel yapımcısı, iki arkadaşımız var. Evet. Onlar bir belgesele konu etmek üzere sürekli çekim yapıyorlar. Evet sizi filme alan polisleri de filme alıyorlardır o zaman. Alıyorlar evet, evet. görüntülerin içinde onlar da yer alıyor. Aktör olarak. <gülüyor> evet, ilginç bir e, durum. E, peki bu, e, bu İzmir fazla nasıl geçti? Biraz da ondan bir iki dakika ile bilgi e, alabilir miyiz? E, İzmit'te insan hakları parkı ve insan hakları anıtı var. Onun önünde e, dün öğlen e, İzmit'teki emek platformu ve oluşturulan diğer demokratik platformların temsilcileri. Ki bunların içinde. Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri bulunuyor. Onların katılımıyla e, bir basın toplantısı gerçekleşti. E, basın toplantısında e, hem İzmitli konuşmacılar söz aldı, hem de gözaltında kaybedilenlerin yakınları yaptıkları konuşmalarla Ankara'ya yürüyüş amaçlarını açıkladılar. Evet, genel olarak e, ilgi ve destek e, geçtiğiniz bütün güzergah üzerinde devam var, e, evet. var değil mi? Ama özellikle e, İstanbul çıkışında e, E5 karayolu üzerinde çok daha yoğun destekleyici korna çalma, el sallama, alkışlamalarla karşılaşmıştık. E, İzmit'i geçtikten sonra e, bu tür destek işaretleri, İstanbul'daki kadar sıklıkta değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama genel olarak insanlar yol üzerlerimizde bizim göz altında kayıpları unutma yazılı, siyah hatlilerle yazılı, beyaz tişörtler var. başımıza başımızda da beyaz şapkalarımız var. Eee ilk planda kimlerin yürüdüğü bu sırtımızda ve göğüsümüzdeki yazılardan anlaşılıyor. ayrıca Bildiri dağıtıyoruz. Gözaltında kaybedilenlerin yakınlarının fotoğrafları ellerde taşınıyor, taşınıyor yol boyunca. Ee, kimisi meraklı bakışlarla kimisi de destekleyen tavırlar içinde e, seyrediyorlar bizim yanımızda. Evet. Şu anda ana karayolundan yürüyoruz. Zaten. Yürümeye devam ediyorsunuz. Ee, peki. Arabalar karşımızdan geliyor. Biz onların tersine ilerliyoruz. Evet. Yolun e, İzmit'e gidiş istikametinden yürüyoruz. Yani önümüzden gelen araçlar İzmit'e gidiyor. Biz onların karşıt yönünde Yalova'ya doğru, Gemli'ye doğru ilerliyoruz. Evet, peki biz sizi e, takip etmeye çalışacağız e, yol boyu ve Ankara'da da. Söz altında kayıtlardan birinin de bir şey söylemesini isterseniz verebilirim yanımda varsın. E, lütfen bir, bir iki cümleyle hemen iki alalım. Kadriye Baykal Ceylan var yanımda. Hemen ona aktarıyorum telefonu. Teşekkür ederiz. çok teşekkür ediyoruz. bağlıyoruz. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler ediyorum. Tüm kayıp aileleri adına, kayıp yakınları adına. Evet, nasıl geçiyor? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bize bir iki cümleyle durumu özetler misiniz lütfen? Tabii ki. Biz 12'sinde görüşmüştük. Dediğim gibi o tarihte... Galatasaray Meydanı'ndan yola çıktık. 10 günlük bir yürüyüş bu. Bugün yürüyüşümüzün dördüncü günü. İzmit'e gelene kadar e, biz e, çok e, karşılayanlar, bizi karşılayanlar yolumuzun üzerinde e, bize güç verdiler, şevklendirdiler. Daha bir şevkle yorgunluk falan hissetmeden Ankara'ya doğru yürüyoruz. Evet. E, ve e, Özellikle e, Gebze'de e, dün e, bizi çok güzel karşıladılar. Halk bizi evlerinde, e, çeşitli kurumlar, e, kişiler evlerinde e, misafir ediyorlar. Bu da ayrıca bizi şevklendiriyor. E, ben kendi adıma şunu söyleyeyim, benim sağlık problemlerim var. FMF hastasıyım. Buna rağmen bu hastalığımın belirtileri şu ana kadar hiç olmadı. Sadece ayaklarımız Sinan birazcık şişiyor normal sayılabilir evet. herhalde hem sıcak hem de evet. uzun yol yürüyorsunuz evet evet ama çok önemli bir şey için yürüyoruz ee, hem kayıplarımızın bulunması hem de bundan sonra ülkemizde kayıpların yaşanmaması adına e, bu bizi coşkulandırıyor bu yüzden e, hiç rahatsızlık varsa da hissetmiyoruz. Evet, e, peki çok teşekkür ederiz canım Kolay gelsin diyelim. Biz sizi izlemeye çalışacağız e, diğer günlerde de şimdi olduğu gibi. E, ben teşekkürler ediyorum. Hem kendim hem de tüm kayıp e, yakınları adına. Hoşçakalın, evet, iyi yayınlar diliyoruz. Kolaylıklar dileriz, kolay dileriz. Evet, kayıp... var. <gülüyor> Pardon kayıp yakınlarının meclise doğru yürümesinin bugün dördüncü günlü de bu şekilde e, takip etmeye çalıştık. Sizlere de aktarmaya çalıştık. Evet Açık Radyo <gülüyor> 94.9 açıkradyo.com Ve şimdi de biraz önce sözünü ettiğimiz e, konuğumuz var. Mark Dubois, Friends of the River yani nehrin dostları ve International Rivers Network adlı kuruluşların kurucu elemanlarından ve nehirlerin dünya yüzünde korunmasıyla ilgili yıllardan beri çalışmalar yapan birisi. Kendisi aynı zamanda bir aktivist. Ta 1979'da kendisini de Stanislaus Nehri Kanyonu'na da, ee, orada bir baraj inşasını engellemek için zincirlemesiyle bilinen bir kişi Türkiye'deydi. Ayrıca da 1990 ve 2000 yıllarında da Earth Day yani Dünya Günün'ün koordinasyonunu yapan kişilerden de biriydi. 184 ülkeden 200 milyon insanı da ilgilendiren bir olayın parçasıydı. Dünya Bankası ve IMF toplantılarında da e, lobi çalışmalarını yıllardan beri arda arda 10 defa yürütmüş birisi 10 yıldan beri. WorldWise diye de bir kampanya, sivil toplum kampanyası var. Uluslararası e, banka reformunu da gerçekleştirmek üzere yani bireylerin sıradan insanların değişiklik yapabileceğini dünyada da göstermek üzere. Uğraşan kişilerden biri kendisiyle e, Açık Radyo adına Uygar Özesmi programcımız Uygar Özesmi bir mülakat gerçekleştirdi. Çevirileri de kendisi yaptı. Ona teşekkür ederek şimdi sözü onlara bırakalım. Bugün çok önemli bir çevirici Açık Radyo'da konuğumuz Mark Dubois. Kendisi Irmakların Dostları Hareketi ve Uluslararası Irmaklar Ağı'nın e, kurucuları arasında uzun zamandır ırmakların korunması konusunda liderlik yapıyor. 1979'da e, kendisi Stanislav e, Nehri Kanyonu'nda e, Stanislav ırmağında e, kurulacak baraja karşı kendini taşlara zincirlediğinde özellikle ABD'de manşetlere kadar e, taşındı. Kendisinin bu eylemi biraz Greenpeace eylemlerini de çağrıştırıyor. Bu eylem çok başarılı oldu ve baraj yapımı bir süre durdu ve ırmakları koruma hareketi de bu sayede Amerika'da büyüdü ve yerleşti. Mark Duboa aynı zamanda Dünya Çevre Gününün Uluslararası Koordinatörlüğünü yaptı. 1970'lerde Deniz Hayes tarafından başlatılan gün Mark Duboa 1999'da katıldığında uluslararası bir kimliğe büründü ve 143 ülke katıldı buna. 2000'de ise katılım 200 milyon insana ve 184 ülkeye kadar ulaştı. Daha sonra 10 değişik lobi faaliyeti yürüttü kendisi. Dünya Bankası ve IMF'e karşı özellikle de yerel hareketlerle birlikte sonra da WorldWise kurdu. WorldWise, uluslararası bankacılık sektörünü reforme etmek için çalıştı. Bugün Mark Duba bizimle olduğu için çok mutluyuz. Bu Türkiye'de ilk buluşu değil. Daha önce defalarca geldi. Hatta Çoruh Nehri'nde rafting bile yapmış kendisi. Burada nehir koruma toplantılarına da katılmış. Ve aynı zamanda 2002'de Çekül ile Çevre Günü etkinliklerine de katıldı. Hoş geldin Mark. Burada olmak büyük bir zevk diyor kendisi. Senin de burada bizimle olman harika. Sen Paçamama hareketinin bir parçasısın. Onlar hakkında biz de tabii bir şeyler duyduk. Ama bu hareket nasıl başladı ve nasıl gelişti? Paçamama Birliği 18 yıl önce başladı. Bazı meslektaşlarım Amazon'un ortasındaki bir rüya kültürü tarafından arandılar. Bunun üzerine bu dışarı dünya ile neredeyse hiçbir bağı bulunmayan kültürü ziyaret ettiler. Görüşmeleri sırasında bu kültür, e, yani açuarlar dedi ki, geldiğiniz için teşekkür ederiz, sesimizi duyurmak için e, ortaklık yapmak sizinle çok güzel. Biz bu dışarı dünyayı bilmiyoruz e, ama onlarla Paylaşacak önemli şeylerimiz var. Sizinle böyle bir ortaklık harika ve gerçekten de bu ortaklık yıllarca başarılı oldu. Ama baştan bir yere açarlar dedik ki gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız bizim rüyalarımız diyor ki sizin bu sığ ve kısıtlanmış rüyanız sadece bizi ve yağmur ormanlarını değil. Bütün dünyaya zarar verecek, veriyor. Gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız eve dönün ve kültürünüzün dar görüşünü değiştirin. Gezegendeki yaşamı emip bitiren bu dar görüşü. Yani problem neredeyse oraya git ve orada mücadele et. Gördüm ki gerçekten bunu yapıyor. Ve şu anda dört yıl yürü hareketi içindesiniz ve harika bir web siteniz var www.fouryearsgo.org 4 yıl yürünün amacı ne ve neyi başarmak istiyorsunuz? Gördük ki gezegendeki herkes, dinlerseniz gezegendeki her boyut bir krizin içinde. Çevresel sürdürülebilirlik olsun, sosyal adalet olsun, ruhsal doyum olsun her seviyede bir kriz var. Uzmanlar diyor ki şayet bunlarla ilgilenmezsek dünya yok olacak. Bir araya geldik ve e, kültürümüzün uyanmamasıdır vakti geldi dedik. Hepimiz artık e, olgunlaşmalıyız. Olgunlaşma zamanı geldi. Dört yıl büyük bir fark yaratmak için yeterli bir zaman ve e, sonunda önümüzdeki dört yıl içinde yaptıklarımız gelecek bin yılı e, etkileyecek. O zaman hadi yapalım. Ve yapalım. Niye bu kadar acil? Bu aciliyet niye? Dört yıl çok kısa bir zaman ve zaman çok hızlı geçiyor. Bence zaman pek çok değişik seviyede gittikçe ivmesi artıyor bugünlerde. Uzmanlara sorarsanız pik petrole ulaştık mı? Nükleer silahsızlanma sürecek mi? Tartışabiliriz. Ama on yıl daha bekleyebilir miyiz? Bugün ve yaptığımız, yaptıklarımız geleceği uzun dönemli olarak etkileyecek. Bunun için de takımımız, topluluğumuz şimdi zamanı geldi dedik. Ve dünyadaki büyük reklam ajanslarından birisiyle çalışmaya başladık. Onlar bize görünür zaman verdiler ve web sitesinde gördüğünüz e, videoyu yaptılar. 4 yıl büyük değişiklik yapmak için yeterli bir zaman. Bu süre içinde... Liseden mezun olabilirsiniz, üniversiteyi bitirebilirsiniz, dört yılda yaşamınıza dönüştürebilirsiniz ve e, biz insanlar için yaşamımıza dönüştürme vakti geldi de geçiyor. E, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal adalet bunlar ayrı konular değil, bunların hepsi birbiriyle ilintili. Şimdi e, birileri bunlarla ilgilenecek diye bekleyemeyiz, bizim yapmamız gerek, harekete geçmemiz gerek. <gülüyor> Okay, let's do it. Now is the time. <gülüyor> Web sitesinde pek çok değişik örgütün isimlerini koymuşsunuz. Dört yıl yürü, yeni bir örgüt değil diyorsunuz. E, bu nasıl işliyor? Gördüğünüz örgütler bize imza atıp katılanlar ve diyorlar ki, Aa bakın dört yıl dünyanın gidişatını değiştirmeye yeter. Nüfus artıyor, kaynaklar azalıyor, bilim adamlarının çizdiği gidişat iyi görünmüyor. Bildiğiniz bütün bu örgütler bir şeyleri değiştirmek için çalışıyor. Pek çoğu e, gidişatı değiştirebiliriz diyorlar. Dört yıl dünyada cenneti yaratmak için yeterli değil ama en azından gidişatı değiştirebilirsiniz. Ve insanlar bu şekilde umudu görür. Dört yılda olgunlaşabilir, herkese bu harekete davet e, edebiliriz. Bütün örgütler bir araya e, gelip e, beraber çalışabilmeleri için. Şu anda bu harekete kaç örgüt katıldı, büyüklüğü ne ve nereye gidiyor? Şu anda katılan 650'nin üzerinde örgüt var. Dünya günü gibi, bilmiyorum Paul Hawken'ın kitabı Blessed Unrest'i Okudunuz mu? 1 ila 2 milyon örgüt olduğunu düşünüyor bu problemlerle <gülüyor> e, mücadele eden e, dünyada. E, bunları da gezegenin bağışıklık mekanizması, imün sisteminin e, çalışmaya başlaması olarak görülüyor. E, biz 4 yıl yürünün bütün bu örgütler için bir fırsat olmasını, e, kaç kişi olduğumuzu anlamamızı ve yardımlaşmaya başlamamızı ümit ediyoruz. 650 başlangıç olarak etkileyici bir sayı. Siz bu örgütleri gezegenin e, immün yani bağışıklık sistemi olarak mı görüyorsunuz? Paul bunu açıkladı kitabında e, detaylı biçimde. Bizler e, birer örgüt ve kişi olarak e, hepimizin yapabilecekleri var. Ee, kültürümüz buna yeterince eğilmedi. Reklamlar, e, git hadi e, daha fazlasını satın al diyor. Daha fazla yiyelim, daha fazla televizyon izleyelim. Bir yabancılaşma e, var. Hepimizin iç sesini e, dinlememiz ve şamanların peygamberlerin binlerce yıldır söylediklerini yapmamız gerekiyor bütün bu örgütler bir bağışıklık sistemi yaptıkları şeylerle birlikte Greenpeace'in yaptıklarına bakalım Greenpeace'in ele aldığı konular her konuyu ele aldığı zaman insanlar bunu destekliyor Çünkü bunların yapılması gerekiyor yani bir enerji birikimi var ve bu enerji birikleyecek ve sonra bir devrilme gerçekleşecek ve dünyada bir şeyler değişmeye mi başlayacak? Biz bir dönüm noktasına ulaştığımızı düşünüyoruz. Bunun için harekete geçmek gerek. En derin ümidimiz dört yıl yürünün bize kim olduğumuzu ve ne kadar çok olduğumuzu göstermesi. Anlıyoruz ki artık bir değişimin içindeyiz biz. Medya eskisi gibi haber vermeye devam ediyor olabilir ve hepsi kötü haberlerden oluşabilir. Ama kaç kişi olduğumuzu gördüğümüzde bir şeyler değiştiğini biliyoruz. İkincisi bu örgütler çok önemli işler yapıyorlar. Bu dört yıl hedefini ciddi olarak ele aldığımızı düşünelim. Yaptığımız şeyleri değiştirecek mi? Bu bizim yaratıcılığımızı serbest bırakacak ve hedeflerimizi daha da yüksek olmasını sağlayacak. Bu kadar güçlü hedeflere de yola çıkacaksak bunu tabii ki yalnız yapamayız ve sinerjiler yaratmamız ve işbirlikleri yapmamız gerekecek. Üyelerimizi arttırmamız, başka örgütlerle ortaklıkları geliştirmemiz ve sonunda güçlerimizi birleştirip yaratıcılığımızı serbest bırakırsak, Kunu beraberce yapabiliriz. Collaborations <gülüyor> with other organizations, so that finally together, we we can do it appears right now impossible, but when we when we unleash our creativity and our collaboration then. Yani temelde bir zaman dilimi sunuyorsunuz ve bu zaman dilimini ele alarak daha yüksek hedefli olacaklar ve daha fazla ortaklıklar kuracaklar çünkü işin aciliyetini görecekler. Bunun güzel bir örneği dünya çevre günü ki onun için çalışma ayrıcalığına sahiptim. Çevre günü bizim değildi. O kim ondan istifade edecekse onun elinde birer araç olarak sunuldu. Yani örgütlenmek için. 1990'da çevre günü Türkiye'nin her ilinde gerçekleşti. Toplumun her kesimi katıldı. Dolayısıyla örgütçüler toplumu uyandırmak için kullandılar. Dört yıl yürü kimsenin değil. O da bir fırsat ve bir son tarih. Hadi sen ne yapıyorsun? Beraber yapalım demek için bir e, fırsat. Çok güzel. Türkiye'de şu anda Dünya Çevre Günü valiliklerce de e, bile benim sende. Valilikler STK'ları soruyorlar. E, bu Dünya Çevre Günü'nde ne yapacaksın diye e, koordine etmek için. Bu tabii ki büyük bir gelişme. Sayfanıza gitmek isteyecekler olacak. Bir reylere ve örgütlere tavsiyeniz nedir? Şu anda ne yapabilirler? Bireyler için web sitesinde önümüzdeki dört yıl içinde ben bunları yapmak istiyorum diyebilecekleri bir yer var. Ümidimiz ilk olarak pek çok araca sahip örgütler var. Bu kişiler şayet su tasarrufu veya kendi mahallelerinde sosyal adaleti nasıl yaratabiliriz konusunda bilgileri yoksa başka örgütlere gidip onların hazırladığı araçlardan e, kullanabilirler. Onların bu araçlarıyla çalışabilirler. Aynı zamanda her birimizin kendi içinde ne yapmasını gerektiğini bildiğini düşünüyoruz. İnsanlar buraya bak ben bunları yapıyorum diye e, paylaşabilirler, paylaşacaklar. Bunun için bir yer var. Bak başkaları ne yapıyor, görünce herkes bu dört yıl içinde şeyler gerçekleştirmek için ilham alacak. Büyük bir değişim için bazen küçük adımlar gerekir. Bu konuda sezgilerimizi dinlememiz gerek. Örgütler bu büyük hareketin farkına uh, varabilirler. Uh, kendilerinin farkına varabilirler. Üstünde çalışacağımız şeyleri uh, düşünüp yaratıcılığımızı uh, kullanmalıyız. Örneğin Greenpeace ilk kurulduğunda daha önce kimse böyle bir şey yapmamıştı. Her yerde yaptıkları manşete çıktı. Nasıl tekrar bu başarıları devam ettirmenin uh, yanında uh, nasıl yaratıcılık kullanılabilir? Uh, yapacağımızı da düşünmeliyiz. Yeni şeyler yapıp yeni işbirlikleri kurabiliriz. Eee hmm, bu konuda işbirliği yapıyorlar dendiği zaman e, önemli bir şeyler olduğunu da düşünecekler. And it caught headlines everywhere. Well, how do we again keep tapping not only the success you've already been doing but are there ways of creativity that we haven't thought about yet? And who can we collaborate with in ways that Evet, böylece gitgide büyüyen bir hareket olabilir. Peki, web sayfanızda bir paylaşım alanı, sosyal platform var mı, olacak mı? www.4yearsgo.org sitesinde. Evet, bir yandan tekeri tekrar icat etmek istemiyoruz. Orada olan her şeyden ve bütün diğer örgütlerin yaptığından tabii ki heyecan duyuyoruz. İçine insanların koydukları hedefleri ve taahhütleri paylaşacakları bir yer var. Başkalarının yaptıklarını görerek ve bu işe başlamak, bu yola girmek için e, araçlar var. İnsanların dört yıl içinde yolculukta nasıl e, olacak bir yolculuk bunu görmeleri için e, bir fırsat ve Dünya Çevre Günü'nde olduğu gibi herkesin e, yaptığı burada da görünecek ve A Greenpeace bunu yapıyor buna e, katılmak istiyorum A Çekir e, bunu yapıyor. Buna katılayım gibi e, düşünebilecekler. İnsanlar aciliyeti kavrayarak ve e, buna bağlı olarak nasıl katılabileceklerini görecekler. Şu anda Türkiye'de pek çok çevre örgütü var. E, aktivizm yapan, lobicilik yapan, politikalar üreten, araştırmalar yapan, yerel hareketler konusunda çalışan. Sizin bu sivil toplum örgütleri ve toplumsal değişim için e, çalışan eylemcilere tavsiyeniz ne olurdu? Benim için herkesin buna kendi yanıtı var. Kendi iç sesini e, dinlerse ne yapmamız gerektiğini e, bize o iç ses söyleyecektir. Benim için geldiğimiz noktada onlar ve biz ikileminden çıkmamız gerekiyor. Birbirimizle kavga etmeyi bırakmamız gerek. DNA'mız e, kavga et veya kaç e, diyorsa şimdi yeni bir şey yapmamız gerek. Ee, şimdi ben seninle savaşacağım, ben kaçacağımdan uzaklaşmalı. Bunun yerine ben buradayım ve kalacağım demek gerek. Gandhi ve Greenpeace bunun ilklerini çok güzel gerçekleştirdi. Bir yere gitmiyoruz e, dediler. Benim için çoğu zaman e, kararları korkudan dolayı veriyoruz ve Nasıl bunu değiştiririz? Bunu düşünmemiz lazım. Bunu daha çok derin bir öngörü, kalpten inançtan veya güvenden vermemiz lazım bu kararları korku yerine. Dört yılda yaklaşımlarımızı nasıl dönüştürür, nasıl daha etkin oluruz? Bunu düşünmek gerek. Hı hı. So, uh, do you think there is koordinasyon için daha büyük bir ihtiyaç, ihtiyaç var mı? Buradaki sivil toplum örgütleri, çevre örgütleri dört yıl yürü, yürü hareketine nasıl katılabilirler? Önce web sayfasına gidebilirler. Örgütler denilen bir kısım var. Oradan katılabilirler ve haritaya girebilirler. Şu anda olduğundan daha çok temsil edilmesini Türkiye'nin sağlayabilirler. Oradan da işbirliklerine başlayabilirler. Yaşam boyunca aktivist olmuş birisi olarak yapacak bu kadar çok iş karşısında yükün altında kalmak kolaydır. Bunun yükün altında hissetmek kolaydır. Bunları yaparken nasıl daha sürdürülebilir olabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Burada tabii ki bir paradoks var. Nasıl eskisi gibi devam etmeden yaratıcılığımızı kullanır ve ortaklıklar geliştiririz. E, bunu tabii ki yalnız yapamayız. Sinerjik işbirliklerini çağırmamız e, gerekiyor. Bunu başarmanın tek yolu bu. Yoksa hepimiz kendi küçük e, yollarımızda e, yürüyüp dururuz. Şayet insanlar yaratıcılıklarını birbirlerine e, önererek bir um, bu bütün yaratıcılıklarını birbirlerine örerlerse şayet bir kumaş uh, yaratabilirler. Bu benim için uh, çok yüksek bir hedef. Kendi arkadaşlarımızla konuşmak kolay. Uh, ama onlar um, ama insanlık bu konuların içinde ve bu insanlığı nasıl bulabiliriz? İnsanlığımızı nasıl keşfedeceğiz? And and I will say that for me that is rather ambitious, because it's easier to talk with our friends than it is to go. Ah, oh, they. How can they think that way? And but I think it will take us learning that there's humanity on every on every side of these issues, and how do we find the humanity in each of us? And oh, okay, let's. <laughs> Move on from evet, buradan Ray nasıl from ileriye gidebiliriz? Well, uh, we Bugün Mark Dubois with... ile beraberdik. Mark Kendisi de... bir çevre aktivisti, Mark hatta kendini barajlara a... karşı a... kayalara a... zincirlemiş a... birisi. Nehirlerin korunması konusunda yıllarca çalışmış bir aktivist bugün bizi dört yıl yürü hareketine çağırmak için buradaydı. Umuyoruz Türkiye'den de insanlar bu harekete katılacaklar. Daha güzel bir dünya için güçlerimizi birleştirebiliriz. Benim hareketim değil toplu hareketimiz oluşturursak olacak. Yani bu hareket bizim değil herkesin bir araya gelmesi ve beraber çalışması ile olabilecek bir şey. ...beraber hepimiz için bir gelecek yaratmalıyız. Tamam öyleyse beraberce bir hareket yaratalım. Tabii ki, tabii ki. Mark, bu röportaj için çok teşekkürler. Buraya daha önce üç defa geldin. Seni burada tekrar görmeyi ümit ediyoruz. Bu harekete çok, çok daha fazla örgüt katıldığında... Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. Buradaki insanlar her zaman farkında değil ama siz insanlığın kesişme noktasındasınız. Dünyada Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasa sahip çok az yer var. Buradaki polen tozlaşmasını düşündüğümüzde burada eminim yaratılan çözümler bütün dünyaya yardım edecek. Bütün STK'lar beraber çalışacak ve, ve e, üreterek bütün dünyaya örnek bir e, model sunacaklarını e, ümit ediyorum. Dört yıl sonra hep beraber e, kutlayacağız. Evet, dünyayı değiştirmek için dört yıl. Evet, Mark Dubois'la nehrin dostları Uluslararası Nehirli Ağa kurucularından aynı zamanda da son zamanlarda başında bulunduğu yani içinde bulunduğu dört yıl yürü hareketini Konuşma fırsatı bulduk çevre aktivisti. Mark Dubois bize <gülüyor> bu konuda söyleşi yapan ve çevirileri de gerçekleştiren <gülüyor> Uygar Özesmi'ye de çok teşekkür ederiz. Böylece de bunu bitirmiş oluyoruz bugünkü açık gazeteyi bu konukla ve mülakatle. Şimdi artık huzurlardan ayrılabiliriz. Herhalde Erol Garner çalarak ayrılalım. Son parça olarak Erol Garner Amerika'nın önde gelen caz piyanistleri bir virtüoz. Aynı zamanda da e, pek çok bestesiyle e, çok e, akıllarda yer eden bir e, müzisyen. Onun e, bir artık caz standartına dönüşmüş olan Mesti adlı parçasını kendisinden dinleyerek de sonlandıralım bu programı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık gazete.